Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Rabbimiz bizleri yediriyor, içiriyor, yaşatıyor. Kimimizi öldürüyor, kimimizi diriltiyor, kimimizi hasta ediyor, kimimize sıhhat veriyor, kimimizi ağlatıyor, kimimizi güldürüyor ve bütün Bunlarda kudret eserlerini ve ayetlerini açık açık ediyor, izhar ediyor. Ayetlerin içerisinde dönüp dolaşmaktayız. Ve fi kulli şeylen le ayetun tedullu ala ne Her şeyde bir ayet, bir delil, bir nişan bulunuyor ki hepsi Allah'ın bir olduğuna celle celaluhu delalet ediyor. Biz kendi elimizde değiliz. Biz aciziz, biz zayıfız. Biz Rabbimizin takdiri içerisinde dolaşmaktayız. Ona itaat etmek durumundayız. Seve seve itaat edersek kazanırız. Yoksa zorla itaat ettirir. Canımızı alırken kimse isyan edemez. Dirilttiği vakit kimse kalkmıyorum diyemez. Cehenneme gönderdiği kendini oradan kurtaramaz. Ama öyle itaat faydalı olmaz. Şimdi bize bir hür irade vermiş. İstersen namazı kıl, istersen kılma. Ama yarın ahirette ister cennete git, ister cehenneme demeyecek. O zaman bu özgürlükten ne anladık? Şimdi ister zemzem iç, ister şarap iç. Bu bir özgürlük gibi görünüyor. Ama bu özgürlük değil ki. Neden ahirette bunun karşılığında azap ve cehennem varsa, burada senin ne rahatlığın var? Onun için kul olduğumuzun farkında olmalı. Kulluk müessesesinin manasını idrak etmeli. allah Teala ibadet ve ubudiyet, kulluk, yapmak için geldiğimizi bilmeli, onu tanımak için yaşadığımızı bilmeli, fuzuli işlerle uğraşmayı terk etmeliyiz. İnsanlar maalesef tek itikad üzere değiller. Ve levşâ rabbuke lece'alennâse ümmeten vâhide, Rabbin dilese bütün insanları tek ümmet yapardı. Ve İslam'da birleştirebilirdi. Ve iman üzere halk edebilirdi. Gerçi herkesi İslam fıtrat üzere yaratıyor ama sonra insanlar dönüyorlar. Ana babaları tarafından döndürülüyorlar. O zaman hikmet-i ilahiye kulların farklılığını gerektirdi. Ve la cealuna ihtilafta daim olacaklar. Allah'ın varlığı hakkında, birliği hakkında, sıfatları hakkında, peygamberlik müessesesi hakkında, cennet cehennem hakkında, ahiret var mı yok hep görüş ayrılığı. İlla merrahime rabbuk. Rabbinin acıdıkları müstesna. Onlar ihtilaf etmezler onlar hak olan dine İslam'a inanırlar ve li idealliklekov Rabbin onları acıdığı için yarattı onlara rahmet etmek için yarattı ama kimisi de kaşınıyor İlla da cehenneme girmek için zorluyor kendine verilen iradeyi kudreti kötü yola sarf ediyor kullanıyor ve Temet keime Rabbi ke emle cehenneme min el cinneti ve nasicmain Rabbinin şu kararı kesin kes tamamlandı ki İnsanlardan ve cinlerden yemin ediyorum ki cehennemi dolduracağım. E sen kaşınıyorsun, sen cehenneme girmeye zorluyorsun. Rabbini tanıma uğraşmıyorsun, kulluk vazifeni idrak etmiyorsun. Şu anda abdest vaktin geçti, akşamın namazın vakti geçti, yatsı girdi, ben sorumluyum, secde edeceğim Rabbime. Bir dört rekat farz var, bir akşamın farzı geçti, üç rekat farz var. Bunu şimdi kılan var, kılmayan var. Kılmayan ne rahat dolaşıyor. Ya bu kadar rahat mı bu iş, bu kadar kolay mı bu iş? Allah'a karşı ya. Onun için kardeşler kendimize acıyalım. Ya millete acımıyorsak bari kendimize acıyalım. Bir insanın kendine ettiği zararı dünyanın gavuru toplansa yapamaz ya. Şu nefesler geçiyor. Allah için uyanalım. Birbirini şuurlandıralım. Birbirini haberdar edelim. Bak şimdi burada dersler oluyor, konular konuşuluyor. İnşallah istifade edilsin. Şimdi dersimiz itikadi derslerden. Nereye geldi? İnsanların iman ve inanç bakımından taksimatına geldi. Kaç kısımdırlar? Evet. Kaç kısımdırlar? Rabbimiz buyur Estaizülehe vellezi haleqikum kafirun ve minkum mümin Sizi yaratan ancak Allah'tır ama içinizden inanan var, inanmayan var. Şimdi tabi bu özgürlük gibi görülüyor. Demin dediğim gibi aslında özgürlük yok. İnanmayanın yeri cehennem olacak ve ebedi orada kalacak, hiç çıkmayacak. Hal böyle olunca bir de münafık kısmı var. Bu da Kur'an-ı Kerim'de çok geçer. İstade ve min medine nifak Medine'de öyle ustalıklı münafıklar var ki la Habibim sen bile onları tanıyamazsın. Ne anun alimun biz fark ederiz, biz tanırız onları. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e bildirdi onları. Vefatından evvel 35 tane münafığı cuma namazında isimlerini söyleyerek ''Kum ya filan feynike münafık, ey falan çık camiden kalk dışarı münafıksın.'' diye bildirdiği de oldu. Şimdi bu hususta üç kısma ayrıldı insanlar. Birincisi mümin, yani imanlı. Şimdi bu imanlıyla Müslüman'ı ayırmamak lazım. Her mümin Müslümandır, her Müslüman mümindir. Bazı bu ehli kitap Yahudi Hristiyanları için bunlar da mümindir. Lafı kullanılıyor, bu çok büyük bir yanlıştır. Onlara mümin denmez. Çünkü... Müslüman olmayan mümin olamaz. İslam dininin istilahına göre konuşuyorum. Lugata göre konuşmuyorum. Lugatta mümin inanan demektir. E neye inanan? E putun da fayda vereceğine inansa o da mümin oluyor o zaman. Bizim İslam'da muteber olan iman vasfı ve mümin niteliği İslam'la paraleldir. Dolayısıyla bu mümindir ama Müslüman değildir diye bir şey bir hocanın ağzından çıkamaz. Çıktığı zaman onun dinsizliğine delalet eder. Çünkü asla Müslüman olmayan mümin olamaz. Onun imanı Allah indinde muteber olmaz. Rabbim Allah'ı İslam. Tek ibadet edilecek bana gerçek din İslam'dır buyuru. İslam'dan gayri din arayanın asla dini diyaneti kabul edilmeyecek. Onun için sakın bu diyalogçuların bu diyalogçuların efendim zokalarını YouTube'da bunların böyle laf kalabalığına getirerek ...böyle efendim kelime oyunlarına e, milleti alet ederek, yok bunlar da mümin gibi laflar dediğine çok uyanık olun Müslümanlar, çok uyanık olun. Bu projeler efendim memleketin misyonel faaliyetlerine destek, Hristiyanlaştırılma, yüzde on, yüzde yirmi bir Hristiyan azınlık oluşturma gibi... E, ...Vatikan'ın kafirlerin projelerine alet olan velev ki din adamı kılığında kisvesinde olsun... Hiç Allah'ın dinde itibarı yok, siz de itibar etmeyin. Müslüman olmayan mümin olamaz, mümin olmayan cennete giremez, asla rıza, Allah'ın rızasına eremez. Mümin ne demektir? İslam dininde, ya müminin tarifine bak zaten, yani sen nasıl Müslüman olmayan mümin olacak? İslam dininde inanılması zaruri olarak sabit olan delillerle, ayetlerde olduğu zaman kesin nas var, hadis-i şeriflerde mütevatir konular var. Ki mütevatirin inkarı da kafirlik olur. Bu gibi konularda efendim kalbiyle tasdik edecek, diliyle ikrar edecek. Yani diliyle eğlendığını telaffuz edecek, kalbinde de o iman içinde bulunduracak. Buna Müslüman denir. Buna Mümin denir, Müslim denir. Bu ne demektir? Şimdi kafir de bunun tam tersi olduğu için hemen onu söyleyelim ki fark misallerle meydana çıksın. Kafir, Arapça'da Kefere maddesi örttü demektir. Hakkı örttüğü için inkarcıya kafir denir. İslam dininde kesin delillerle sabit olan, bakın kesin delillerle dediğimiz zaman burada incelik var. Mesela biz diyoruz ki şarabın haramlığını, şarabın haramlığını inkar etse kafir olur. İnnemel hamru ayette şarap olarak geçtiği için. He, bu noktada mesela ayet var. E diyelim ki altın e, yüzük altın kullanmak ve ipek kullanmak erkeklere haram. Bu hadis şerifle sabittir. Hüküm bağlayıcıdır. Helal haram bakımından inne harama Rasulullah misbubu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem neyi haram ettiyse Allah'ın haramı aynıdır. Hiç fark yok Rasulullah kafadan konuşmadığı ve ma'ntuku ayetle sabittir ki keyfinden konuşmaz. Ama özel işlerinde su getirin, yemek götürün, o başka. Ama helal haram konusunda Resulullah bir şey buyuruyorsa inhu ve illa ona bildirilen bir vahiydir konuştuğu başka bir şey olamaz. O halde erkeğin ipek giymesi haramdır. Bu hüküm budur. Günahdır, Ahirete azap olur. Amma ve şimdi bir adam bunu kabul etmiyorum dese kafir olmaz. Niye kafir olmaz? İşte demin dediğim gibi eee Kat'i delillerle sabit olma meselesi. Yani şarabın haramlığı gibi, zinanın haramlığı gibi, kumarın haramlığı gibi ayette sabit. Veya hadis-i şeriflerdeki konulardan mütevatir olan meseleler. İşte efendim Deccal'ın çıkacağı, Mehdi'nin çıkacağı, İsa Selam'ın nüzülü. Mesela İsa Selam'ın ineceği Bukhari hadislerinde ve birçok hadiste sabittir. Mütevatir. Yani manen mütevatir diyoruz buna. ...lafzan mütevatir az bulunur... E ...manen de mütevatir olsa... ...mesele Alüse Hazretleri... ...Hatimetül Müfessirin... ...müfessirlerin son mührü mesabesinde olan... ...büyük allame... ...ne diyor... ...İsa Aleyhisselam'ın gökten ineceğine... ...inanmayanların kafir olacağına dair... ...ulemanın icmağı ve ittifakı vardır... ...halbuki İsa Aleyhisselam'ın ineceğine... ...Kur'an-ı Kerim'de işaret edilmekle beraber... ...sarih bir ayet yoktur... ...demek ki illa ayeti inkarla kafir olunmuyor... Mütevatir hadisleri inkarla da kafir olunuyor. Yani namazın beş vakit oluşu. Kur'an-ı Kerim'de işaretler olmakla beraber beş maddesi, beş olarak adet söylenmiyor. Rekatların sayısı, akşamın üç, sabahın iki, diğerlerinin dört olduğu farzların. Ayetlerde belirtilmiyor ama bunlar tevatürle sabittir. E şimdi bu gibi bir konuyu, yok bize öğlen iki rekat, bilmem ne, bunun farziyetlerini inkar edersen, vakitlerini inkar edersen, bunlar tevatür le sabit konular. Dolayısıyla dinden olduğu, İslamdan olduğu kesin delillerle sabit olan bir şey, her şeyi veya bir şeyi. Burası çok önemli. İnkar eden kafirdir. Yani şu demektir ki Müslüman olmak için, mümin olmak için hepsine inanmak lazım. Ama kafir olmak için, gavur olmak için, mürtet olmak için, dinden çıkmak için hepsini inkar şartı yok. Birini inkar, hepsini inkar. Dese ki Nuh Aleyhisselam peygamber değil, istediği kadar bizim peygamberimize inansın. Kurtaramaz. Birini inkar, hepsini inkar. İnanırken hepsine inanacak, inkar ederken birini bile inkar adamı kafir eder. Hepsini inkar eden küllün kafir, o zaten hiç lafı mevzumuzun dışında. Ama birini bile inkar insanı kafir eder meselesi çok hassas konudur. İnşallah önümüzdeki derste insanı kafir eden hususları açıklayacağız inşallah. Mutlaka haftayaki dersi dikkatle takip edin. Yani bunlar çok önemli. Bir laf konuşuyorsun, dinden çıkıyorsun. Bu Ne demektir bu? Alayvari konuşuyorsun, helala haram diyorsun, harama helal diyorsun. Hangi noktalarda insan dinden çıkar? Bunları bilmek lazım. Bu senin ebedi ahiretinle alakalıdır. Sen en ufak bir şeyde, efendim şuna uymazsam şu şarta hakkım zayi olur, yok şunu kaybederim diye bazı maddi konularda, dünyevi işlerde ne kadar hassas oluyorsun, okuyorsun, ediyorsun. Ebedi, sonsuz bir ahirete gidiyoruz. Kendini Müslüman sanacaksın. Bir de ahirete kafir çıkma tehlikesi var. Evvela itikadı tası, İtikad Risalesi. Onun için çok kısa ama bunlar önemli şeyler. Arifan yayınlarından bunlar temin edilebiliyor. Geçen biz buradan çıktık. Bir yaşlı hanım aramış falan dediler. Dolayısıyla nereden temin edeceğiz? Şudur budur. Geçen tabi programa geri dönemedik. Arifan yayınlarında bunlar ulaşılıyor. İtikad Risalesi, ehl Sünnet İtikadı Bunları mutlaka okumak lazım Tabi sohbetsiz olmaz Biraz da şer ve izah lazım Her şey kitaptan da anlaşılamaya Biliyor Demek ki kafir kime deniyor İslam dininde Kesin delillerle sabit olan Meseleleri veya bir meseleyi Dahi inkar etse kafir olur İslam'da kısas var Bunu inkar etse kafir olur Bunun devri geçmiştir dese kafir olur Değil mi? Kısas, ayet kütübü aleykümül kısas diyor Kur'an. Efendim, faiz Hallallahu al-bay'u harram el Alışverişi helal etti, faizi haram etti diyor. Bunsuz ekonomi düzelmez, bilmem ne. Yani bunu helal gören bunu helal gören kafir olur. Bunlar delillerle sabittir. Yahudi Hristiyanlar yani cennete Müslüman olmayan giremez. İnnel izne keferu <gülüyor> el-kitab vel-müşrikin fi nâri cehennem halidîne fiha. kitap olsun müşrik olsun. Hepsi cehennemde ebedidir. Ayeti varken, Yahudi Hristiyan cennete girer, bizim peygambere uymasına şart yok, Müslüman olmasına gerek yok diyen, istediği kadar hoca olsun, doçent olsun, profesör olsun, fark etmez. Hiç fark etmez, dinden çıkar, bir meseleyi inkar. Nerede kaldı ki? Bunların cennete giremeyeceği bir ayetle değil, dünya kadar ayetlerle sabittir. Biz bu usta, reddiyelerimiz var. Arfan yayınlarından, bunlar da okunabilir. Bunlar önemli meselelerdir. Şimdi münafık kime denir? İslam dininde kesin delillerle sabit olan hükümleri kalbinden tasdik etmez ama diliyle ikrar eder. Malını canını kurtarmak için, Müslümanların arasında geçinmek için, istismar etmek için, ajanlık yapmak için vesaire. Şimdi biz diyorduk evvelce ki, münafıklık Medine dönemindeydi. Şimdi münafığa ne lüzum var? Zaten gavurum desem madalya takıyorlar sana. Onun için münafık olmaya gerek kalmadı diyorduk. Fakat sonra baktık bu İslami camiaların, cemaatlerin arasına sokulan ajanlar ve din düşmanları kendileri de ses kayıtlarında çıktığı gibi ne zamana kadar daha şalvar var cübbe giyeceğiz, Efendim, bir an evvel bize de vazifemizi bildirin de biz de bıktık bu kıyafetlerden dediklerini demek ki adam bir Müslüman kılığına girebilir, sakal uzatabilir, hoca da olabilir, baz gere imamlığa da geçebilir. Hani bir zaman anlatılır ya, ben şu kadar sene namaz kıldırdım, söyleyin onlara iade etsinler, ben sünnetsizim demiş adamın biri. Meğer papazmış da Avrupa'ya giden bir Müslümana söylemiş diye. Tarihte böyle de bir şey de anlatılır. Dolayısıyla münafıklık şu anda da var. Ne manada var? Dilinden ben de Müslümanım, haciyim, hocayım, senden ileriyim deyip de içinde kafirliği gizleyen Müslümanların ayıplarını araştırıp onları açığa verip İslam'ın aleyhine milleti konuşturmak ve İslam'a hakaret ettirmek için çalışan, çabalayanlar var. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Münafıkların İslam'a zararı kafirlerinkinden beterdir. Onun için de azapları ahirette eşittir. Estauzu le inne'l münafıkîn fi'd dırk'il esfeli min'n-nâr <gülüyor> Münafıklar 200 yüzlü sahtekarlar cehennemin en alt tabakasındadırlar. Kafirler üsteyken onlar onların da aşağısındadırlar. Sen onlara hiç yardım edecek birini bulamayacaksın ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok eziyet ettiler. Hala adam Müslümanlara eziyet ediyorlar ve İslami camiaların içinde dünyanın her yerinde, İslam aleminin ve dünyanın her yerinde İslam'a hizmet eden el-i sünnet salih insanların içerisine giriyorlar ve böylece içerilerinde küfrü gizliyorlar, kafirliği gizliyorlar. Dıştan Müslüman göstererekten Ha zaten elhamdülillah bizim gibi e, insanların bir sırrımız yok, içimiz dışımız ortada, ne yapıyorsak meydanda, efendim ondan dolayı bir çekincemiz sakıncamız yok ama mühim olan onların imana gelmeleri ve tevbe etmeleridir. Aksi takdirde cehennemin dibini boyladıkları zaman dünyada onlara o vazifeleri verenler asla onları kurtaramayacaklardır. Onun için insan içli dışı olması lazım, içi dışı bir olması lazım, özü sözü bir olması lazım. Efendim, nifakta fayda yok. Senu haddibu merrateyn. Biz münafıklara iki kere azap edeceğiz. Dünyada ahirette belalarını vereceğiz. Fümme yuraddûne ilâ azâbin azîm. Ondan sonra dünyada bela, kabirde azap, ondan sonra en büyük azap, cehennemin dibini boylatacağım Allah buyuruyor. Ya ne lüzumu var ya. Kafirsen kafirim de en azından münafıktan az yanarsın ya. Münafıktan hafif yanarsın yani. Müslümanım deyip de içinden gavurluk yapma. Onun bunun ekmeğine yağ sürme. Kafirlerle birliktelik yapıp, onlara göre fetvaları yumuşatmak, onlara göre efendim gizli gizli anlaşmalar yapıp, Müslümanları böyle döndüreceğiz, şöyle çevireceğiz, Helal arama çevireceğiz, Hristiyan, Müslüman kızı Hristiyan ile ona fetva çıkaracağız, yok ehli kitabın cennete sokulmasına fetva çıkaracağız, böyle anlaşmalar yapıp, bazı menfaatler muhacinesinde, tavizler verip Allah'ın dininin hükümlerini tahrife yönelik kararlar alıp gizli kapılar ardında sanki Allah bilmiyor haşa ve kella. ondan sonra ortalığa çıkıp hoca ismetinde vaaz ederek millete nasihat ederek fetva vererek köşe yazarlıkları yaparak ümmetin dinini yolunu tahrif etmeye çalışanlar Allah tevbe nasip etsin hidayet nasip etsin özü sözü bir halis müslümanlardan olmayı nasip etsin biz bedduacı değiliz lanetçi de değiliz Allah hidayet versin. Ama olan halkımızı oluyor, milletimize oluyor. Ne inanacağımızı şaşırdık diyorlar. Ne inanacaksın? Müslüman, Kur'an ortada, ayetler ortada, kendi kafasına göre mana verenlere inanmayacaksın. Ehli sünnet vel cemaattan ayrılmayan, kıl kadar, karış dahi, cemaatın yolundan, cumhurun yolundan ayrılmayan alimlere uyacaksın. Allah onlardan bizleri ayırmasın. Amin. Şimdi kafirlerin kısımları var kafirlerin kısımları var, Müslümanların da kısımları var. Ehli Sünnet olanlar var, El-Sünnet dışı var. 72 fırka var. 73 fırkadır. Vesetefteri fırka. Yakında benim ümmetim 73 fırkaya bölünecek. fil filnar illa Hepsi cehennemliktir. Biri müstesna. Kimdir onlar sordukları zaman ellediğine "Ala ma'ne Bugün ben ve ashabım hangi inanç üzereysek kıyamete kadar bu itikadı koruyanlardır." İbn Maceh hadisinde, başka hadiste el cemaatu cemaattır. İsmini de veriyor. Ehli sünnet vel ve cemaat. Bunlar fırka-i naciye dediğimiz tek kurtulacak fırk. Ama bu demek değil ki 72 fırka kafirdir. 72 fırka 3, 3 fırkanın fırkan hepsi kıbleye dönüyor. Ehli kıbledir. Namaz kılıyor, hacca gidiyor. İslam'ın zaruri meseleleri kabul ediyor. Dolayısıyla bunların hiçbirine kafir demiyoruz. Bid'at ehli diyoruz. Kafir dememekle beraber zaruri bir meseleyi dinde bilinen bir meseleyi inkar ederse kafir olur. Onu sünniyim geçinen de inkar etse kafir olur. Nice ben ehli sünnetim sünniyim diyen var. Sonra Allah'ın ayetini kısası şunu bunu inkar eden var. Onun sünni olması onu kurtarmaz. Dolayısıyla diğer 72 fırkadan da biri kalkıp Ebu Bekir Sıddık'ın radıyallahu anh inkar etse ayetle sabit olduğu için ayetle sabit olduğu için mesela kafir oluyor. Ahşe iftira ederse Nur suresinde 18 ayette sabit olduğu için beraati e, kafir oluyor. Bu gibi meseleler var. Zaruri meseleleri inkar etmedikçe, kesin delillerle sabit olan bütün konulara iman ettikçe 72 fırkada Müslümandır. Peki o zaman niçin hepsi cehennemdedir, biri cennettedir? Hadiste niye öyle söylüyor? i̇mam Rabbani Hazretleri mektubunda izah buyururlarken ne buyuruyor? Bir tanesi cennettedir buyurulan... Cehenneme hiç uğramadan direkt gidebilecek fırka ehli sünnettir. Ama ehli sünnetten de cehenneme günahından sebep, inancından sebep değil, günahından sebep girip yanıp çıkacak olan var. Ama cennete direkt girebilmek sadece ehli sünnete mahsus. Çünkü itikadi konularda Kur'an'dan sünnetten ayrılmadıkları için. Diğer fırkalarda Müslüman olarak ölenler, inançlarının pisliği kadar, mesela Allah'ın sıfatlarını inkar etmiş, kaderi inkar etmiş, şunu yapmış, bunu yapmış... Bu gibi meselelerde inançlarında habaset olduğu için mutlaka cehenneme girerler, ondan sonra bir zaman yanarlar, sonra cennete çıkarlar. Ama imanlarını yitirecek bir kötü inanca sahip olarak öldüyseler, o zaman zaten kafirlere ilhak olurlar, ebedi cehennemden çıkamazlar. Şimdi kafirler, bir var tabiatçılar, bir var müşrikler, putperestler, bir var felasife, Felsefe zihniyetine gidenler. Bir de var ehli kitap. Dört tane madde var. Bunları birbirinden ayrıran özellikleri zikredelim. Bunlar derstir. Ders bu dersleri iyi hıfz edelim. Belleyelim. itikat edelim. Tabiatçılar ne demek? Bu kainat kendi kendine yok oldu. Doğa diyorlar ya doğa, doğa deyip duruyorlar. Efendim, o işte kendi kendine yaradım. Gökler, yerler kendi kendine olmuş, oluşmuş. Efendim, ee, tekamül olmuş. O şundan ilerlemiş. Bu bundan gerilemiş. Bunlar Kafir diller Allah'a inkar ediyorlar. Bütün mahlukat zamanla tabiat gereği kendi kendine doğa kanunlarıyla oldu diyorlar. Bunlar dinsiz, imansız, kitapsız putperestler. Bunlar Allah'ı kabul ediyorlar. Felecin denmen khalaqa semavat Allah. Ebu Ceyle sorsan diyor gökleri yerleri yaratan kimdir der ki Allah'tır. Dolayısıyla Mekke müşriklerinin bile putperestlikte alem olmuşlar. Yine de Allah inançları var. Cahurlukları nereden geliyor? Lat putu Allah'ın ortağıdır, uzza putu Allah'ın elçisidir. Allah'ın elçilik vermediği eşyaya Allah'ın risaletini, şefaatçiliğini, aracılığını veriyorlar. Burada şefaat yok manası çıkmaz. Allah'ın onlara şefaat yetkisi vermediği taşa toprağa bunu söylüyor. Ama peygamberlere şefaat yetkisi vermiş. Buna inanmak halis imandır. Bunu birbirinden ayırt edelim. Şimdi sapı samanı karıştıranlar var ya, diyorlar ki işte şefaat yok bilmem ne şefaat Putperestlik bu mudur? Putperest demek Allah'ın hiç hakkında ayet indirmediği bir e, varlığa tapınmak, ondan medet ummaktır. Ama Allah Teala'nın şefaat hakkı verdiği e, peygamberleri, melekleri var, alimleri var, şehitleri var. O putperestlikle alakalı değil. Demek ki Allah'ın yaratıcılığına inanıyorlar, varlığına inanıyorlar ama ortakları var diyorlar. Putları da ona ortak ediyorlar. Bir de var felsefeciler. Bunlar kimdir? Bunlar diyorlar ki yani Aristo gibi, Eflatun gibi, bunlar Allah'a inanıyorlar. Varlığına inanıyorlar, peygamberlik müessesesini inkar ediyorlar. Yani biz aklımızla bu işi götürürüz diyorlar, akıl bize yeter dediler. Mesela Eflatun ne dedi? İsa Aleyhisselam zamanında, dediler ki, İsa diye peygamberim diye biri çıkmış, ne yapıyor dedi? ölüleri diriltiyor, alacağı iyileştiriyor, orada durun dedi. Biz bu kadar ilerledik tıpta, felsefede, Ölüleri dirilten bir şey görmedik. Ölüleri diriltiyorsa demek haktır peygamberdir. O zaman sen de buyur iman edelim dediler. Biz dedi arın, nefsimizi arındırmışız. Onun için bizim kimseye ihtiyacımız yok. İşte bu noktada peygamberlik müessesesinin inkar ile kafir oluyorlar. Bir de var ehli kitap. Ehli kitap çok konuşuyoruz zaten Yahudi Hristiyanlar. Bunlar da Allah'a inanıyor. Peygamberlere inanıyor. Resulullah sallallahu sellem'e inanmıyor. Rasulullah inansa da Müslüman olup İslam'a girmiyor. İslam'a girmedikten sonra bu din öbür şeriatları kaldırmıştır. Bugün Resulullah'ın şeriatına uymayan, Müslüman'ım demeyen, öbür dinlerden benim irtibatım yoktur demeyen, hala hem Yahudim hem Hristiyanım hem Müslümanım diye karışık yapan olsun veyahut Müslümanım değilim açıktan diyen olsun, bunlar da kafirlerin bir kısmıdırlar. Allah kafirliğin bütün çeşitlerinden cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize başlıyoruz ama sadece Cübbeli Ahmet Hoca ile başlamıyoruz. Bu hafta bir de canlı yayın konuğumuz daha var. Mehmet Tavlu Hoca var. Nereden icabet ettiği diyeceksiniz. Geçtiğimiz hafta programı izleyen izleyicilerimiz biliyorlar. Arifan dergisindeki bir yazıdan yola çıkarak, tabii o yazının da gerekçesi olan sözlerden yola çıkarak başlayan bir tartışma vardı. Mehdi tartışması. ...öyle anlaşılıyor ki dünyanın ekseni bir yandan kaydı, kaymadı... Ee, ...işte rezonansı 86 yılından bu yana iki katı arttı... ...24 saati, e, 86 öncesinin 24 saatini işte 16 saat gibi yaşıyoruz gibi... ...bir takım e, bilimsel kaynaklı olduğu söylenen tespitler var. Hasılı son e, birkaç yıl içerisinde de bölgemizde de dünyada da çok olağanüstü... ...gerçekten çok olağanüstü değişiklikler yaşanıyor ve bu değişiklikler kıyametin yaklaşıp yaklaşmadığı, 2012'de Mardu'nun dünyaya e, olumsuz yönde etkileyeceği, tarihin sonu e, tartışmaları derken Mehdi tartışmalarının da giderek öne çıktığını görüyoruz. İşte e, Mehmet Ali Hoca'nın sözlerinden e, yola çıkılarak Arifan dergisinde kaleme alınan o yazı ve o yazıdan sonra başlayan polemik Şimdi bu akşam bu konuyu en azından Mehmet Ali Hoca ile Cüpheli Ahmet Hoca arasındaki farklı görüşü en azından bu akşam itibariyle noktalamak niyetindeyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Efendim şimdi biz geçtiğimiz hafta sizin internette de yer alan açıklamalarınızı ekrana taşımıştık. Tabi Arif Han dergisinde Cübbeli Ahmet Hoca'nın da yazısı vardı size yönelik eleştiriler taşıyan. Şimdi sizin şöyle bir cümleniz var. Bir takım araştırma, keşif ve zuhuratlara göre öyle zannediyorum ki Mehdi şu anda yaşamaktadır ve huruç yani çıkış tarihini beklemektedir. Buradan yola çıkılarak Cübbeli Ahmet Hoca sizin Mehdi yaşamaktadır, Mehdi çıkmıştır veya çıkış tarihini beklemektedir ifadesinin kendi değerlendirmeleri çerçevesinde gerçeği yansıtmadığını ifade etmişti. Siz de üsluptan başlayarak hocaya yönelik bir eleştiri cevabı hazırlamıştınız. Bu akşam gelmeseydiniz şayet. Biz sizin o yazınızdan tamamını değil belki ama bazı bölümleri cevap hakkı adına izleyicilerimizle paylaşacaktık. Şimdi siz buradasınız. Evet. Ne dediniz? Ne demek istediniz? Aranızdaki ihtilafın kaynağı ve menşeği nedir? Bunu kısa ve özet olarak Tabii. sizden dinlemek istiyoruz tabi bu arada izleyicilerimizin hepsi bilmez ee, çok kimse bilmez hatta keşif ne demek belki çok kısa onu da, Olur, onu da kısa açıklamak kısaca, gerekebilir şimdi her şeyden önce biz e, muhterem dinleyicilerimizi kalbi muhabbetlerimizle selamlıyoruz ve yapacağımız bu programın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan e, diliyoruz amin ve ben hemen e, sözlerin başında şunu ifade edeyim ki daha şu bir ay öncesine kadar e, ne Cübbeli Ahmet Hoca Efendi hakkında olsun e, ve ne de e, Efendi Hazretleri olsun böyle e, gösterildiği kadar aramızda bir ihtiraf bir görüş ayrılığının olduğunu ben şahsen bilmiyorum yani. Böyle bir şey yok. Evet biz de öyle diyoruz. Böyle evet, bir şey yok yani. Onunca... Yani bir husumet varmış önce, gibi bir şey önce asla belirteyim. yok. Husumet başka. Şimdi bir ama bir dönüş... ona çekmek isteyenler mütahat... oldu. Şey. Görüş ayrılığı olamaz mı yani? Ben şimdi şunu belirteyim. Görüş ayrılığı olabilir ama bu hürmetimizi şimdi birbirine saygımızı zedelemez. Onu belirteceğiz. Yalnız ben şimdi müsaade ederseniz. Buyurun. Biz sözlerimi Neyi bittireyim. kastettiniz? Ha. Şimdi her şeyden önce şunu belirtmek istiyorum ki. Mehdi inancı ile alakalı Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir ayeti i kerime Yok. bulunmamaktadır. Hadis-i şeriflere gelince ki ben bu konuda geniş araştırmalar hani yaptım. Yani ara, bu konuyu söylediğim görüşler bu hadis-i şeriflere e, ve belirttiğimiz gibi bir takım keşif ve zurat gibi özel durumlara dayanıyor. Yoksa duvara ve astronomiye dayanmıyor Onu da belirtmiş olayım. Şimdi hadis-i şeriflere baktığımızda Buhari ve Müslim'de açıkça Mehdi kelimesi yok. Sadece onu işaret eden bazı kelimeler var. Tabi vakit olsa genişçe girerdim teferruata. Buhari ve Müslim'in dışındaki hadis kitaplarında Mehdi kelimesi açıkça geçiyor. Fakat bu hadisler ahad durumunda olduğu için yani, yani... durumunda değil. Bunlar sahihtir fakat ahad durumundadır. Yani ne demek Mütevatir, yalan üzerine birleşmesi mümkün olmayan bir topluluğun verdiği e, haber. Mesela sahabeden yüz kişi diyor ki biz bunu peygamberden işittik. İkinci nesilden de yüz kişi diyor ki biz bunu sahabeden işittik. Buna mütevatir diyoruz. ya yani Böyle bir haberin yalan üzerine dayanması mümkün değil. Ancak mesela sahabeden bir iki kişi diyelim diyor ki biz bunu duyduk. Sonra bu daha sonraki devirlerde çoğalıyor. Buna da ahad diyoruz. Ee, bu da tabi sahihtir. Yani ahad hadisler de sahihtir. Hatta diyebiliriz ki fıkıhtaki birçok fetvaların kaynağı ahad hadislerdir yani. yani. Ahad hadis demek zayıf hadis demek değildir. Değil. Bunu, bunu da belirteyim. Yani yani. Bu da belirte. hadis anlamına mı geliyor? Yok mi? yok. Zayıf değil yani. Şimdi e, mütavatir hadisler kesin bilgi ifade eder. Ahat etmiyor. Zanna dayanan bir bilgi ifade. Zanna dayanıyor. O sebeple ilk akayet metinlerine bakıyoruz. İmam Azam Efendimizin El Fıkhul Ekber'inde. Efendim İmam Maturidi'nin yazmış olduğu akayet kitaplarında Tahavya'nın akayet kitabında. Hatta biraz daha geri gidersek e, Osmanlı çok o hala okutulan Nesefi akayetinde. Mehdi ile alakalı bir bölüm yok. İlk akayet metinlerinde. Bu yok. Daha sonra e, ne yap mesela, taftazani bunu şehrlere almıştır Ve ulema bu hadislerin e, her ne kadar laften ahad durumunda olsa bile birbirine e, desteklemesi yönüyle bunlar mane mütevatirdir. Hatta bir kısım âlimlerimiz buna mütevatir hükmünü de vermişlerdir. Daha, dolayısıyla bunlar e, daha sonraki dönemlerde, akay kitaplarımızda e, kıyamet alamettir alakalı konularda biraz da İsa aleyhisselamın ile alakalı konularda beraberce zikredilmiştir. Çünkü zaten Mehdi aleyhisselamın gelmesiyle İsa aleyhisselamın e, inmesi aynı tabii zamanlarda tabii atmak gibi olacak ama e, kıyamet alametleri ve Mehdi konusuyla ilgili e, bir takım İsrailiyat tavil edilen Doğrudur e, onları girmeyelim. Ben sadece şu inancı da dahil Şunu şunu be, bu buraya kadar dolayısıyla Mehdi inancı akal kitaplarımızda daha sonradan hani dahil edilmiştir. Diyorsunuz. Ve e, önemli bir inançtır. ehl Sünnet'in şiarıdır. Bunun e, şia inancıyla da şiadaki Mehdi inancı biraz daha farklıdır. Yani vakit yok ona giremiyorum. E, dolayısıyla bu tam bir ehl Sünnet anı hani inancıdır. Yani e, dayanak budur. Evet. Şimdi Mehdi'nin geleceğine dair hadisi şeriflerde kesin bir bilgi var. Ancak bu Mehdi hangi tarihte nasıl hani gelecek? Mehdi'nin vasıfları konusuna gelince, ...Hadis-i şeriflerde bir kesin hüküm yok. Yani bazı bilgiler yorma dayanıyor, izah ediliyor. Ondan sonra e, ve ehlullah dediğimiz veli dediğimiz Allah dostlarının kalplerine e, gelen bilgiler biz ilham diyoruz, keşif diyoruz. Şimdi ehlül sünnet inancına göre ilham leysemin esbab ilmi, yani ilim sebeplerinden değildir. Kimse bana böyle ilham geldi. Bana böyle keşif geldi diye fetva veremez. Ancak bu zanni bir hüküm ifade eder, zanna dayanır ve şeye e, mutabık olmak kaydı şahiteli, kitap, sünnete uygun olmak kaydı şartıyla sahibini bağlar. Bir de ona kim inanıyorsa ona bağlar. E, dolayısıyla bizim Mehdi hakkındaki bütün söylediklerimiz, bu okuduğumuz ben bu konu bütün hadis-i şerifleri okuduğumu iddia edemem. Ama elime geçen ne kadar hadis varsa hepsini okudum. Yani belki görünmediğim hadislerde olmuş olabilir. Şimdi keşif ve ilham hakkında böyle kısa bir bilgi vermiş oldum. Biz 1900 Keşif de Aynı şey. mi? Aynı. Aynı şey. şey yani. Kimisi keşif der, kimisi zuhur der. Keşif anlamlı kimisi eş anlam yani. der. İlham der yani. bunlar mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri bu mektubatında çok kullanır. Mesela İmam-ı Rabbani der ki bir mektubunda ben diyor, çok düşündüm diyor. allah Teala cennete girmek için imanı ve salih ameli şart koşuyor. İman belli. Ama salih amel acaba hangisidir? Neticede bana ilham yola bildirildi ki diyor. Bak ilham yola bildirildi ki, bu salih amelden maksat İslam'ın beş şartıdır. İslam'ın beş şartını güzelce yapan bir insan, Cenab-ı istediği salih amelleri, yapmış hani demektir. Şimdi biz 1999 yılında Sultanımız, Efendi Hazretleri birlikte ve bir kız cemaatle Umre'ye gitmişiz. Zannedersem Ekim'in sonuyla Kasım başlarıydı o arada. Ve biz Medine'yi i Münevvere'deyken orada beni bilen öğrenciler, daha şimdi bile gittiğimizde bizi bilen, tanıyanlar bizden der, bilhassa ferayet benden okurlar. Ee, orada sabah bir ders, akşam bir ders olmak üzere feraydi sirace metnoları bitirmeye çalışıyoruz. Ee, sabah bir ders yaptık, yatı bir ders. Yine bir akşam kendi odamızda e, dersi yaptık. İçeride yatak odası, önde salon vardı. Hatta içeride odada İbrahim hoca, Yusuf hoca e, onlar kalıyorlardı. Ben dersi verdim gece saat 11. 11'den sonra yat böyle bir uzandım kanepe dinlenmek için yatağa geçeceğim. Uzanınca orada uyuyakalmışım. Uyurken saat 11 sıralarıydı bir, birisi geldi ayağıma böyle iç kısmına top ayala vurdu vurunca gözlerimi açtım bembeyaz bir saçı sakalı elbisesi o da böyle nur böyle aydınlık buyurun dedim ne istiyorsunuz kalksana dedi anne. ben de kalktım oturdum böyle şeyime dedi ki bu fıkıh çalışmasına başla dedi benim o zaman ta fakültedeyken rahmetli bizim Ruhi Özcan beyle kurduğum bir proje vardı. Fetvaların kaynakları ne? Yani bununla alakalı bir proje. Elhamdülillah 10 senede çalışıyoruz arkadaşlarla. Ve inşallah bunu bitireceğiz nasip olursa. Yani şu an bütün çalışmalar bunun üzerinde. Bunu o zaman başlay mı başlay mı? Çünkü bağlı bunun vakıf pek kabul etmek istemiyordu. Ben de ayrılırsam bunun maddi yönünü bir, bir tereddütüm vardı. Dedi bu çalışmaya başla dedi. Çünkü dedi Mehdi'nin dedi bu kitaplara, bu şeye ihtiyacı olacak dedi. Mehdi de dedim ki o zamana kadar benim böyle Mehdi inancı var ama bir şey bir görüşüm olmamıyor ama duyardık şöyle böyle diye. Aynen şöyle ezber, çünkü şu anda anlatırken o yaşar gibiyim yani. Şu anda dedi hayattadır, huruç vaktini bekliyor, ezberledim yani. Huruç vaktini bekliyorum. Sizin kurduğunuz cümle yani. Değil, o, o cümleyi ben Hayır, söylüyorum. O cümleyi tekrarlamışsınız ben, ben aktarıyorum bu ifadeye göre ben. öyle anlaşılıyor. Hiç, o, o kadar etki, şu anda onu yaşıyorum yani o şeyi. Ve çekti gitti gidince ortalık yine eski hale geldi. Baktım oturuyorum lambayı yaktım saat 1. Heyecanlandım neyse dışarı çıktım dolaştım. O zaman e, ravza kapatılıyordu. Saat 4.30 sıralarında efendim işte en dışarı çıkacak. haber Otel'de kalıyorduk. Kapısına geldim efendim dedim, ben bu gece bir rüya gördüm dedim. Müsaadenizle arz edeyim dedim hani. Buyurun dedi anlattım böyle. Bana bakarak eline omuzuna koydu. Maşallah dedi. Allah mübarek etsin dedi. Bu dedi bir zuhraattır. İnşallah görürüz. Aynen böyle. Şey. Şimdi Efendi Hazretleri o zamanki o beyanı <gülüyor> şey inşallah görürüz. Ve bu şey bir neticede yani ilham diyebiliriz, keşif diyebiliriz, zuhurat diyebiliriz. Yani. Bu kesilik ifade etmez. Şeylere uygundur. Nedir? Çünkü neden? İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubatında yaptığı ki benim kardeşimiz ona çok şey yapıyor. O bile şeye dayanıyor neticede. İmam Rabbani kendine göre olan bir keşfine, bir ilham bir zuhuratına dayanmaktadır yani. Dolayısıyla biz keşfi zuhuratı külliyen şey yapamayız dedim. Ve o günkü tarihlerde daha düne kadar 7 sene veya 8 sene önce olabilir Cübbeli Ahmet Hoca Efendi Sabancada beyan dergisiyle yapmış olduğu bir toplantıda bana geldi. Yani şey ispatlayabilirdi bunu. Mehdi şu anda 30 yaşında demişti hani. Yani o günlerde aynı şeyleri konuşuyorduk. Efendi Hazretleri de hani söylüyor ama bunların hepsi dediğim gibi bir şeye dayanıyor neticede. Ya yani bir yoruma, bir bir şey ve zamanımıza bile mesela bana bazı ehlula bunlar da yaban atılacak insanlar değil. Şu anda Mekke Medine arası hatta ismini de söyledi bir hadise dayanarak orada dedi yetiştiriliyor dedi hani hani şeklinde. Ama bunların hepsi şeye dayanıyor. Ya yani kesin olan ne? Mehdi'nin gelmesidir. Ama huruç tarihiyle alakalı, vasıflarıyla alakalı olan her şey şeye dayanmaktadır. Ve ben bu beyanatımı yeni değil, 99'dan beri söylüyorum. Hoca Efendi bunu zaman zaman duymuştur. İtirazlı olmamıştır. Son bir, birkaç senedir ben bazı böyle değişik düşündüğünü duyuyorum. Fakat fazla mühim Niye? Benim gündemim de bu fazla önemli değil. Var mı var? Ee, önemli olan Mehdi için gerekli çalışmaları yapmaktır. Mehdi Yelicik diye aşağı yatamayız üzerindeki yani. üzerimizdeki düşeni yapmamız gerekmektedir. Ve ben şunu belirteyim. Ben bu beyanatımı verirken daha yeni değil, 90'dan söylüyorum, hiçbir kimseyi kastetmedim yani. Yani şimdi bazıları işte sen bu beyanatınla şu şahsı kastettin diyor. Kesinlikle onu kastetmedim. Evet özellikle son dönemde çok ha. popüler, eski popüleritesi kolor... olmasa da bir isim üzerinde yani Adnan Oktar'ın ismi ha. üzerinde kullanılıyor konuşuldu. Sizin de böyle bir kastınız? Benim kesinlikle ne o ne de bir başka biri. Onu kastetmedim, ima da etmedim ve bu konu herhangi bir kimseyle işbirliğim de yoktur yani. Bu benim tamamen şahsi çalışmalarım. Bu konuda herhangi bir desteğim de yoktur yani. Ama birileri ben bir yazı yazarım. Biliyorsun medyaya çıktın mı? Mesela geçen hacdayken ben tesettürle alakalı bir yazı yazdım. Baktım Haber Türk gazetesi ne yazık ki? Kırpmış, butmuş yani. Bana ya sen ya ben öyle demedim arkadaş ama ne yapıyorlar? Hep genek öyle oluyor. Mesela bak o röportaj bile benim yarım saatlik bir şeyim. Sanki ben bir başka şey sadece bunu konuşmuşum. Öyle değil. Tamamı verilse. Tabii internetse tamam o kısmı verilir O kısmı sadece. veriliyor tabii. Yani önce O röportaj eee Adana'dakilerin eee bir bilmiyorum. bir televizyon söylediler bana gelince. Ana yani, hani, Gaziantep civarında bir televizyonla alakalıydı yani. Ama dediğim gibi ben bu beyanatımla hiçbir kimseyi kastetmedim. Hiçbir kimseye destek de vermedim. Zaten ben bu sözler üzerine epey araştırma yaptım. Hatta bazıları bana diyor işte sen onun Mehdi'liğini kabul etmediğini açıkça söyle. Ya arkadaşım adam ben Mehdi'yim demiyor ki. Yani ben senin Mehdili kabul etmiyorum diyeyim. Hani birisi çıksa şöyle derse ki ben Mehdi'yim dese. Ben de derim ki ona ya ben senin Mehdi'liğini kabul etmiyorum diyebilirim. 100 hadis bana uyuyor diyor. Ama ya diyebilir mesela ben geçen çok uğraştım. Ben de dedim hiç bir hadis ee, uymuyor dedim. İşte o şeylere kadar, bak mesela olur. KON TV'de yapmışlar bir programda bir bayan işte sen mehdisin diyor. Bak şu vasıflar şunlar şunlar şunlar. Hepsi sana uyuyor diyor. O şahıs olabilir ama bu vasıfların bende bulunması mehdilik iddiasını yeterli değildir diyor yani. E şimdi bir şahıs. Ben şahıstan ağzına çıkan ifadeye Bakarım. Benim öyle bir prensibim vardı. Kulaktan dolma bilgilerle hareket etmem. Mutlaka O çok ya, bilinen ayeti burada da yazmışsınız. Ya, Eğer bir fasık size bir haber getirirse hemen onu iyice araştırınız. Yoksa bilmeyerek bir kalbe saldırırsınız. Sonra, Sonra pişman olursunuz. Ama olur. Basra harap olduktan pişman olmanın bir anlamı yok. Yani dolayısıyla kimseyi kastetmedi. Yani bu olayın Seren Camut Ağabey'in 1999'dan hocamız da bunu biliyor defalarca konuştuk, anlattık. Efendi Hazretleri de o günlerde buna yakın beyanatları vardı. Hani yani o, Ama bu dediğim gibi başka büyüklerimizin de başta sultanımız, Allah hayırlı uzun ömür versin kendisine. Sıgat afiyet, inşallah umriye de gitmemiz hani, e, sağlanır. Ücberi Hoca Efendi de e, hatta bir, buradaki bir konuşmasında bile bana diyor birisi biriye anlattı sen Mehdi ile yemek yiyorsun hani e, diledim. Evet. Diyor belki şöyle olabilir diyor işte ben Medine'ye gideceğim diyor. Orada bir soru çocuktan yemiş olabilirim. Bakın bunlar hepsi şey yani nedir? Yani olabilir zaten. Ben ölmeden yiyebilirim ha. diyor Yine bakın Tarihleri veriyorum bakın ya. Bakın yine ben yani eskiden böyle iktidar onu demiyorum. Bakın şu beklenen mehdi. Bunu kim e, yayınladı? Ekmel Yayıncılık. Ekmel Yayıncılık kim? Cübbel Hoca Efendi'nin Beyan dergisi zamanda Beyan dergisi zamanda çıkarılan ve bütün e, şi, aboneli verilen bir kitap. Ya burada da bakın bu burada da bu bizim söylediklerimiz yazılı. Ha bu yazılı ama bu bir ayet değil, hadis değil. Neticede yorumlara dayanan bir takım. Bunlar değişebilir. Benim kontrolümde çıkmadı ama bu. Bilemiyorum yani. yani Ahmet Onu an, ben orken, bilemiyorum yani. O. o zaman Adnan hocanın yazılarını aldı ben hapisteyken. Süfes ta bir mezhebi, bozuk mezepler efendi kızdı bu işlere. Efendim hocam hatta onlara cevap verme şey etti. yani batıl görüşlerine. o vasıtayla. Yani ben onu yani bilemiyorum ben. benim tasdikim olan bir kitap değil sadece dediğimiz gibi o zaman bu manada bir farklı bir şey mi diyor ama şu yapılabilirdi mesela biz tabi yoğun hocamın çalışmaları var benim çalışmaları var ya fazla mesele yani burada biliyorum. bir irtibatsızlık biraz oldu var, yani o o oldu. zaten bunu ha. birisi istismar tabii. etmeye kalktığı için bu konu oldu bunu birisi kalkıp her gece televizyonda bu konuları istismar etmese bu konular görüş ayrılığı olarak kalır. Gündeme gelmez ya ya, aramızda. Ya biz, yani ihtilaf konusu olarak tabii. biz bunu tartışmamız. O, o istismar bunu milleti şey etti. Şimdi biz istismarı kale almasak, kale almasak e, bir, bir kıymeti kıymet olmaz. Mesela ben e, İzmir'de bir tane şey site var. Benle bir röportaj yaptı e, şey olarak. Ama öyle bir yaptı ki hep çarpıttı hani şeyler. Sözleri hep çarpıttı. Şimdi oraya dayanarak birileri işte hakkımda bir yazı yazdı. Bana dedi hocam sen hakkında ben hiç cevap bile vermedim. Bir daha yazdı ve kapandı gitti. Yani bazı şeylere süküt etmekle cevap daha iyi verilir. Hani işin üstüne gitmek şeyi çözmüyor. Hani. Önemli olan ben ne söyledim bunu söyledim. Hepsi bu kadar. Dolayısıyla belirttiğimiz gibi ben hiçbir yere de kaymış değilim. Hiçbir kimseye de muharife etmiş değilim. Bakın İmam-ı Azam hazretleri. May müstamer necisstir diyor. Talebesi İmam Muhammed ise necis değildir diyor yani. Ki benim böyle bir beyanatı da olmadı, olamaz da. Üstadımın ne derse, şimdi son şeyi he, derim, Ne derse bir ara vermem lazım yalnız o arayı verelim zamana sadık kalmak için ondan sonra şimdi Mahmut Efendi Hazretleri'ne son beraber gittik beraber gitti. görüştük noktayı son koyduruz. noktayı Evet hocam koydu. onu Oze Efendi koydu Efendim tabii. Hazretleri koydu, koydu tabi evet. evet. peki ee, nasıl bir nokta kondu bu sorunun cevabını kısa bir aranın ardından vereceğiz efendim değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hocayla sohbetimiz Mehmet Ali Hoca'yı da dahil ederek devam ediyor Çünkü Mehdi konusunda bir tartışma geçtiğimiz hafta yaşanmıştı ve oradan yola çıkarak bugün gelinen nokta ve iki farklı düşüncenin nasıl e, telif edildiğini öğreneceğiz. Siz olayın nereden başladığını, 1999 yılına dayanan bir rüya ile yola çıktığınızı, e, bunun bir ilham, bir keşif biçiminde... Efendim, zuhurat buyurmuştu o zaman. Aynı evet, bir durum, zuhurat demiş. E, tanımlanması ve evet. bunu... Yakın tarihte tekrarlamanızla birlikte evet. e, yeniden konunun gündeme gelmesi, tabii işte Mehdilik iddiasında bulunduğu iddia edilen bazı kişilerin bu konudaki gayretleri, yayınları ve belki bir bütün konuşma içerisinden cımbızlanmış bazı bölümlerin çıkartılara, çıkartılması vesaire bir tartışmaya yol açmıştı. Siz onun arka planını demin anlattınız. E, peki bugün gelinen nokta ne? Onu da sizden tabii öğrenelim. Tabii şimdi oraya gelelim. Ve yine Cübbeli Ahmet Hoca Efendi burada, bu yakın zamana kadar onun da görüşleri aynıydı. Şeylerde de işte kitaplarda yaptığı konuşmalarda da aynı şeyler var. Ancak tabii ki yapılan yorumların e, bazı şeyler gerçekleşmediği görülünce bu sefer ne oluyor? O yorumlar üzerine yeni bir çalışma hani yapılıyor. Zamanla bağlı çünkü. Tabii. O o yani şekilde. İmam Rabbani'nin de dediği 28 Tabii. oldu diyor. Mesela ilk 25'i diyelim baş kabul etse, ilk 25'i geçince e, mesela o şey e, o yoruma kapanıyor. Mesela İmam Rabbani 100 yılın başını derken ilk çeyreğini kastediyor. Ama bazı alimler 50'ye kadar başı kabul ediyor mesela 50'ye kadar. Şimdi İmam Rabbani'ye göre bu 100 yılın başı geçti ki ben bunu esas alırım. Niye? Ben, benim için İmam Rabbani muhtebeldir yani. Hayır, Ramazan-ı ha. e, ilk 15 gün hoş geldin ya şehri namazan olur, sonra e, elvedalar çekilmeye Aynen başlar. Gibi işte. yarı kabul eden de olur. Aynı yani öyle. Başı Aynı olarak. o şekilde. Dolayısıyla yarı kabul eden hala işte 32 diyor, daha var diyor. Yani. Böyle bir beklenti olabilir. Neticede bu da bir yorumdur. Bu insanı şeyden çıkaran bir, bir, şey bir şey değil yani. Dışlanmayı gerektiren şey yapacak bir konu değildir. Tabii ki ben umredeydim. Bana e, telefonlar geldi çok umreye. Ee, işte Arpan, yazı dolayısıyla yazı, dolayısıyla, yaz, yazı tabii, dolayısıyla ben tabii Allah şahidimdir. Umre'de hocam hep dua etmişimdir. Gelen telefonlara yanılıyorsunuz. Hoca o ya beni kastetmemiştir. Ruh hastası diye beni kastetmemiştir. Çünkü ben çıktı demedim. Yani çıktı demedim ya yani. ben. Hurucu bekliyor diyorsunuz. Hiçbir zaman benim ağzıma çıktı, çıkmadı. Ya ben ezberledim. Halüruan etkisindeyim ben yani. Yaşıyor. Dedi. Ve efendi hazretleri evet. de bunu o zaman tasdik edince çıktı demedim. Yani Mehdi sizin cümleniz şöyle, o cümle bana ait değil diyorsunuz zaten. Bana ait değil. Evet yani bana benim ait olmayacak. duyduğum bir cümle diyorsunuz. Tabii. Naklediyor. Mehdi şu anda yaşamaktadır ve huuç tarihini beklemek Aynen nedir? öyle. O bana söylenir sözü ben aktardım ve orada da çıktı denmiyor. Ben de hiçbir yere çıktı demedi. Dolayısıyla zaten ben, burada çıktı diyen meselede ben edilmiyorum. Yok ya ama şimdi o ruhen hasta olanlar kendini bilir zaten. Ya yani ben, ruhen hasta Ben o, orada kastedilmiyorum. Kast mi aşağı Ancak yani? tabii ki aşağıda bazı Ruhen işler, hastalar var. E Sizden ne alacağız ama istismar e ediyorlar sizi. Bu evet. istismarın durdurulması noktasında bir şey olur. Ha Onu da ben söyleyeyim. Ha, i̇stismar Mesela, bakın, ediliyor çünkü devamlı. Ben, bakın, Siz internette görüyorsunuz evet. değil, değil mi? Müsaade ederseniz Bu, onu da söyleyeyim. Mesela ben bazı şeylerden, ben şundan bir kere çok rahatsız oluyorum. Şu anda bile bunu burada konuşmaktan rahatsızım. Benim inancım şudur, böyle ilmi konular böyle yerde tartışılmaması lazım. Ehli ve bilenlerin ta, belki. Bunlar dinleyiciyle bir şey kazandırmaz. Ama tabi işte bunlar, kamuoyuna mal olunca bunlar, bunlar ister istemez bir cevap hakkı doğuyor. Ya şimdi adam interneti atınca kazandırmaz. İşte herkes şey kaz... duyunca bunlar ehlince, karşı görüşte olan da e, görüşü bir seslendiriyor. Bunlar seslen ehlince tartışılması lazım. Ve ben hiçbir zaman ismimin birisini kullanılması gerekiyor. Ben Adnan Oktar Bey'le sık, sık görüşme şansım yok. ...onun bir yardımcısı... ...Altuğ Bey... ...o beni arar, ben onu çağırırım. ...ve ben kendisi defalarca aradım... ...bak Altuğ Bey rica ediyorum... ...lütfen benim ismimi bilhassa... ...Cübbeli Hoca Efendi ile birlikte... ve da Efendi Hazretleri birlikte... ...bu kullanmayın bak lütfen yani... ...kaç defa yalvarmışımdır... ...hani kendisine... ...çünkü ben bundan rahatsız oluyorum... ya yani cemaatimizin zarar görmesi ayrı konu... ...ben şahsen de rahatsız oluyorum... ...çünkü ben programlarda... Bir hoca arkadaşımızın kim olursa olsun ben görüşüne katılayım katılmayayım. Kötülenmesine benim yapım bu yani. Ben bir insana karşı olduğunu söylerim. Hakaret etmem o kadar yani. Ka e sen fikrine katılmıyorum derim hani. Şimdi dolayısıyla ben Umre iken gelen telefonlara hep böyle cevap verdim. Buraya geldim dergiyi aldım defalarca böyle okudum. Allah Allah müfsit birinin etki girmiş. Yani... Bir de müridi oldukları en çok o cümle beni düşündürdü. Müridi oldukları iddia ettikleri falan. Ya herhalde burada biz kastediliyoruz. Neyse ben umre dönüşü. Efendiler de gittim. Te, artık tesadüf, tevahü ne diyelim. E, hocamız da oraya geldi. Efendilerle görüştük. Görüştük. Aşağıda hocam dedim bir iki mesele var. Cemaatle alakalı da bazı provokasyon haberleri de kulağıma geliyor yani. Görüşelim dedim. Rahatsızım dedi. Görüşemeyeceğiz oldu. Akşama, akşama eve yani. gelin dedi. E, e, e, hatta Muhammed Hoca ile birlikte, e, Keskin Hoca ile birlikte bir de Şefik Hoca gelecektik. Sonra haber geldi işte gelmeyin dedi falan. E şimdi bize bir sürü telefonlar geliyor şu şey oluyor bu oluyor. Peki dedik. Bu arada bir de, Cuma günü Cuma siz günü, konu açtınız. Cuma günü, günü akşamı. Benim o işten haberim var mıydı mesela? Sizin o konuyu akacağımızdan benim haberim var mıydı? Geçen Mehdi Cuma. Konusunu. Yok o... Meti değil. Tali Hoca böyle diyor diye siz <gülüyor> ha, konu açtınız. Onu evet. Vallahi şimdi, billahi benim bu yemeğe gitme ne hazdim ne bu konuyu açma niyetim. Değil şey mi? Var mıydı? Ben, ben internetten Şimdi e, e, siz görüntüyü indirmiştim ya. hatta hani e, Ama benimle alakalı görüşü, bu hazırlık. Direktman siz bunu hazırlıyorsunuz. Evet. Şimdi burada yani tabii benim ki ondan yok Burada yani. eksiklik şu. Benimle mesela o salı günü görüşme olsaydı iş bu olaylara bu kadar varmayacaktı yani. Neyse e, o cuma günü ben dersteyim. Arkadaşlarla fıkıh çalışması yapıyoruz. Hani cumartesi yolunda gece dersler. Şu anda ben derse gideceğim yani. Telefonlar geldi. Hocam dedi sen aleyne konuşuluyor. Hemen internet, yani. internetten hafta. girdik. Hemen internetten girdik. Baktık hakikaten. Hatta siz ikat ediyorsun. Bak hocam çıktı demedi yani diyor. Yok diyor o başka kasetler Neyse oraya. Bu da ben oturdum. Arla arla. O işte o mektubu. E görüşelim diyorum olmuyor. Yazdım kendisini. Ama hocam son beş dakikayı yani, dinlememiş. Yani iyi kat ediyorum. beş dakikayı dinlememiş. Halbuki son beş dakikada ya ben gördüm ki bak ben, yaşıyor diyor. Ben siz diyor, başka konulara girince ben lafı düzelttim orada hatta. Ben başka Dinleyince konulara gelince, gelince, gelince benim, dersim var. Var. benim dersim var. Benim dersim var hocam. Orada 10 kişi beni bekliyorlar. Hani dersim var. Ben son taraf dinlemedim ama bugün dinledim yani. Neyse soro mektubu yazdım. Başta Muhammed Hoca efendiye verdim ki hani ulaştırsınlar diye. Size de işte ulaştırmaya çalıştık ki hani hane evet. haber olsun diye bu şeyimizde. Sonra bir gün Muhammed Hoca bizi çağırdı. Ee, Efendim Hazretleri beraberce gittik. Ee, Sultanım Allah başımda eksik etmesin. Amin. Ee, ve soruldu yani Efendim hazretleri. E, bu hafta, hafta mı oldu bugün? Bu hafta. Bu çarşamba günü. günü yeni oldu yani. Bu Çarşamba günü oldu. Ben bu rüyayı tabi anlattım hani böyle olmuştu. Ben buna dayanarak bunları hane söyledim. Şimdiki görüşürü nedir Hani hani? Diye. Şimdi Hı. Efendi hazretlerine o zaman ki maşallah bu bir Zurat görür demesi bana göre nasıl bir keşif ilhamsa, bugünü söylemesi de aynı şekilde bir şeye dayanır değil tabii mi? Tabii. Dolayısıyla bakın ben altın çizerek söylüyorum keşif de desen, zurat da desen, ilham desen, fetva kaynağı değildir. Ancak Kur'an ve hadise uygun olmak kaydı şat sahibine bağlar. Dolayısıyla Efendimiz'in son sözü beni bağlar. Başkası kabul eder etmez. Mesela yine birileri belki başka türlü değerlendirebilir. Ama benim inancım şudur. Dünyanın çeşitli yerlendiği alimler, toplandı. Bunun toplanması ne Efendi Hazretleri istedi. Ne de bir başkası yani istedi. O, oradaki o alimlerin e, ben tam isimlerini bilemiyorum. Çünkü ben bir gün katılabildim. Hacca gittim çünkü. O alimler... Efendi 24 Hazret, Ekim'deki toplantı. He, tabii, alim, Efendi Hazretleri çalışmalarını takip etmişler. de Bunlar merkezleri Hindistan'da da, dünya halinde birliği gibi bir şey galiba. Ee, Toplanan efendi ve efendi hazretlerine üstün bir e, hizmet ödülü e, vermişler. Ve müceddit ilan etmişler. Ee, ben zaten onların ilanında önce de ben müceddit olduğunu kabul ediyordum. Ha Bizim usulümüz budur. Bana göre Yılmaz Bey en iyi baba benim babamdır yani. Ama bu böyle inanmam senin babanı kötülememi gerektirmez yani. İşte sınır bu olacak yani. Herkes kendi şeyhini, kendi hocasını, kendi şeyini daha büyük, daha iyi kabul edebilir. Tabi ilahlaştırmamak kaydı şartıyla, dini ölçüleri üzerinde kalmak karşısında ne kadar överse, ne kadar severse o kadar iyidir. Ama bu bir başkasını karalamak anlamına gelmez yani. Bir başkası kabul etme bilir. Ben inanıyorum ki. Zaten önceden de öyleydi. Bu kadar ulama geldi, toplandı. Efendilerine üstün hizmet ödülünü verdiler ve bugünkü asrımızı mücaddide olarak ilan ettiler. Ben bunu kabul ediyorum. Bunu kabul etmek bir dini mesele değildi. Bir başka kimse bunu kabul etmeyebilir. kabul etmiyor diyecekti. Ben onu da şey, yan gözle bakmam, kendi görüşüde geçer giderim yani. Şimdi Efendilerine sorduk yani ki bu şekilde mücedditliğini de ben ifade etmiş olayım bu arada. Efendiler böyleydi, tamam dedi. Şu anda aramızda bir şey çıktı hani Hatta cübbeli hoca dedi aramızda bir itiraf çıktı Görüş dedi. Ayrılığı Görüş ayrılığı oldu dedi. Ee, yani Mehdi'nin gelmesi yakın mıdır? Siz Mehdi görebilecek misiniz? Hani. Hatta en çok üzerinde durul siz Mehdi görebilecek misiniz? Efendim Hazretleri eliyle şöyle işaret hani buyur yani yukarı yani ben göremeyeceğim hani. Yani yaşıyor mu ya da böyle yapıyor? Yani göremeyeceğim hani şeklinde bunu söyledi. E şimdi bu artık Hakan efendi. Mahmut Hoca sordu ki, siz ve ihvanınız evet. mülakiy olabilecek misiniz? Yine böyle yaptı, vardı. Da yani daha var dedi. Söz olarak daha, daha var, var dedi, daha var dedi. Yani yaşamadığını şimdi bu. Yani yaşamadılarını. Bu efendi hazretlerinin açıkladım. bir şu andaki artık keşfi diyebiliriz, ilhamı diyebiliriz. Çünkü netçe bu bir ayet hadise dayanmıyor. Yani. Elbette. Değil mi e Bir de süreç meselesi yani. dedim ya mektupatta da var bu, ya. <gülüyor> yani bu 25 yani ilk çeyreği geçip şimdi 32. Ya gidiliyor ya, tabii o dediği gibi füreks ve, ve, ve bu beni, ve bu beni bağlar. Ben bundan sonra böyle düşüneceğim, böyle söyleyeceğim. Ama bir başkası bunu kabul etme. Dediğim gibi bakın te baştan beri Mehdi'nin çıkışı kesildi. Bunu kimse inkar edemez. Çıkarsa zaten ehli sürenin dışına çıkar. Tabi bazı alimler küfere bir düşecek söylüyor. Söyleyenler var yani. Ama çıkışıyla ilgili, vasfıyla ilgili şeyler hepsi bir takım yorumlara, izahlara, keşfe dayanmaktadır. Bu da kesinlik bulunmamaktadır. Bunlarda şeye farklı görüşe sahip olmak, muhalif olmak anlamına gelmez. Bakın ben bundan Efendi efendim böyle dedi diye ben başka türlü konuşmamı O benim sultanımdır. Ama velev ki söylesem bile ki ben bunu yapmam kesinlikle. Bakın az önce söyledim. İmam-ı Azam Efendimiz ma i müstahamen diyor. Yani der, abdest alırken, kolunu yıkarken üzerine su dökülse. O dökülen su necistir. Öyleyse namaz kılamasın. İmam-ı Efendi ama İmam Muhammed bakın öğrencisi e, ne yapıyor? Tahirdir diyor. Ama kimse bu yani İmam temizdir. Muhammed, Tabi temizdir diyor. Ama burada hiç kimse kalkıp da İmam Muhammed, vay sen muhalefet ettin, şöyle oldun, böyle oldun, tarikattan çıktın, şöyle bu, bu olmaz denir hani. Dolayısıyla biz efendi böyle buyurdu. Bundan sonra böyle olacaktır. Benim bugüne kadar Cübbeli Hoca efendi kardeşimiz hakkında en ufak bir e, anı hani bir beyanım Hatta bir şey daimak gelesini sevmişim o da mektup belirttiğim gibi her zaman müdafaa etmişimdir yani gönlümüz arzu ederdi bunu kendi aramızda mesela salgın görüşse çünkü kol kırılır yani içer, içeride kalır yani bu böyle olması lazım şimdi en çok üzümlü nokta şunu üzülüyorum birileri kahkah kiki gülüyorlar nedir bu mandıraya niye güldürelim ya Kimiler de bak sen bu hocamı seviyorsun, bak sana ne yaptı. Niye bu lafları söyleten Biz ihvanız. Yıllarca bir hukukumuz var yani. Benim bir yanlışım varsa beni çağırıp kulağımı icabına çekebilirsin. bir hak hukuk ve helallik gibi ee, bir problem söz konusu mudur? Ee, i̇nşallah. Bir de ben şunu belirtmek istiyorum. Oraya da kısaca hani gelin. Bakın ben bir cemaate mensubum. Yani elhamdülillah. Şunu belirtiyorum. Tek derdim Allah'a kul. Peygamber ümmet. ...Efendi Hazretleri mürit. Onun müritlerine ihvan ve siz değerli Müslüman kardeş, kardeş olmak. Başka bir şeyim yok yani. Ee, ve ben birisinin e, yanında olurum veya olmam. Ee, ama diyelim ki yanında değilsem ona kızıyorum anlamına da gelmez. Destek anlamına da gelmez. Bir takım çalışmalar yapıyorum. Bu çalış Ben her zaman şunu söylüyorum. Hatta Seyfettin bazen böyle tuhafına gider. Bak Seyfetim, bu benim yaptığım çalışma. Ben Efendi Hazretlerine mensup, İsmaila'ya e mensup bir hocayım. Ama yaptığım çalışma bana aittir. Bunun doğrusu da bana ait, yanlış da bana ait. Niye? E ben kalkıp bütün cemaatin hocalarını toplayıp bunu yapmıyorum ki bunu cemaate edebilirim. Sonra benim bir hatamdan dolayı niye cemaat zedelensin? Bugün Müslümanların bir hareketine bakarak İslam şöyledir diyebilir miyiz yani? Niye benim bir hatamdan dolayı efendi hazretlerine veya ihvana bir laf gelsin? Yani bazı benim sözlerim değişik anı. Aa bak Talil Hoca böyle diyor. Ya böyle derken ben cemaatimiz efendi hazretleri benim hatalarımdan şey kılmak istiyorum. Yani, uzak e, tutmak. Uzak tutmak. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Bu ben hata, bu hata bana bağlı. Bu bir. Cemaatı da tepsi etmiyorum. Şey daha, de Bir, bir şey daha söyleyeyim. Orada ne yazık ilan ki. İlan ettim teke teke. Ne yazık yani. ki. Bakın şu çok önemli. Müslüman Müslüman, Müslüman hüsnü edecek yani. Ya birisi bir şey dedi mi? şey şöyle yaptı. Yok ya yapmaz. ya Demez. Bunu söylemezler. Bizde öyle yok. Doğru. Yapar. Bu çok yanlış bir şey yani. Gözünle gördün mü? Kulağını işittin mi? Ben inanın bugün birisi hakkında medyada çıkan bir söze dayanarak bile hüküm vermiyorum. İcan ona varıyor. Sen bunu dedin mi? Niye? Adam kırpıyor. İşte benim başıma geliyor. Adam kırpıyor. Ben... Eee... Baş, tesettürle alakalı güzel bir yazı hani yazdım. O yazıda işte e, tesettür şartlarına uygun olmayan daracık, süslü püslü kıyafetlerle sokakta gezenle bu kıyafetlerin doğru olmadığını söylüyorum. Bir bakıyorsun bir gazta almış. Taloca ateş püskürdü. Bak, başlığa bak yani. Hayır, Şevket Ege'nin de buna benzer yazıları var. Ben hatırlıyorum. Ateş püskürdü. Böyle olmaz ki yani. Bizim orada bazı tenkitlerimiz var yani. Şimdi dediğimiz gibi benim ağzına çıkmayan mesela çıktı olmadı. Mesela bazı şey bayanlara ben bu bir hafta epey uğraştım. Ben fazla anlamam. Face nasıl okunuyor? Facebook. Facebook. Aa, Facebook. Ben. ben anlamam o işlerden yani. İnterneti biraz kullanmasını bilirim şey öyle şey bilmem. Girdim bazı şeyler anne hani ne oluyor falan. Mesela baktım bir size Taleh Hoca işte adnan hocayı mı kayıyor? Şia mı kayıyor? Orada bir takım yorumlar şunlar sadece bunlar. Sadece Facebook'ta değil başka ya, ya, e, forumlarda da ben hatta, hafta merak ettim ben, baktım. Buna benzer Hatta e, ben bu konuda Ali Kara bir hoca arkadaşım oldu. Onu aradım. Dedim bak dedim. Ali Kara sen beni biliyorsun. Ben de seni biliyorum. Sen nasıl bunu Facebook sayfasında bunu yani bunu de çıkar. Ha hocam işte edemedim, bilemedim, çıkaracağım dedi ama dün akşam hala duruyor yani. Bu da sesler onları çıkarttınlar. Ben bir yere kaymadım. Allah bizleri kaydırmasın. Kaymadım, caymadım. Bütün şeyimiz hani budur. Efendi Hazretleri'nin sözüne benim tamam e, bu ne olur, söz yani. odur, görüş ve odur dedi. Böyle böyledir hani. Dediği olay zaten. Siz dedi, olay, dediniz. He. Ben zaten Böyle o Böyle zaten başı çekiliyor. Hocamın yok. burada efendi ne buyurduysa odur demesi bizim takdir ve tebriklerimi. Yani de, şimdi cez, cez, ben şu kadar söyleyeyim hani şimdi bir hakkım uzak kalmasın. Dursun'la temelin bir hani değdi demedi kavgası var ya, ona da girmek istemiyorum. E, yeniden hocaları gelinceye de girmek, bir, bir girmek istemiyorum. Ancak şunu belirtiyorum. Ben söylediğimi neye dayandığımı söyledim. Bu konudaki Mehdi ile alakalı hadisi şeriflerden hepsini okudum diyebilirim. Ama görmedim diyemem. Görmediğim hadis yoktur diyemem. Bu büyük bir iddia olur yani. Ama hepsini okumaya çalışıyorum. O hadislere dayanıyorum. İşte yine büyüklerle görüşüyoruz. Ama adam Medine-i e, Mesela sen de rastladın. Adam Mehdi yaşıyor dedi. sen yanında söyle. Benim de da söyledi hani. Ama bunların hepsi şeye hani, onun yani kendi ilhamı keşfi dolayısıyla ben hiçbir zaman duvara dayanmadım bir astronomiye de dayanmadım son iki son iki dakikamız burada bitirelim Ondan sonra keşif dediğimiz gibi kitap sünnete uymak kaydı şartıyla bir ilimdir ee, keşif ilim midir dersek bu olmaz yani onu da belirtmiş olayım onu ben kesinlikle ha, efendi hazretleri ama sonunda e, keşif e, ilgilisini bağlı sahibinin bağlı tabi bu, bu e, Beni bağlar. Kim, onu da hani, kısaca hani bağla, bağlamış olur yani. Ee, kısaca ve kimsenin ekmeğine de yağ sürmedim. Bu ifademle de e, kimseyi kastetmedim. Kimseyi ima etmedim. Kimsenin yanında da olmadım yani. Son olarak şunu ha. sorayım. Bu sebeple e, hakkınızın geçtiğini düşündüğünüz kişilere ilişkin haklarınızı da helal etmeyi düşünüyor musunuz? Helallık isterlerse... Tövbe eder, helal isterlerse elbette eder Niye etmeyelim ki? Ama önemli o şahıslar, O şahıslar bir de helallik istemesi lazım. Biz yanlış bir kez, bir şahsın yanlış yaptığını söyle mesela. Ya ben yanlış yaptım demedi lazım. Hayır Cübbeli yani. Hoca'ya hakkımı e, ama o, ben etmiyor. ondan bir cevap almadım da yalnız. cevap şey yaparsa ben yanlış yaptım. Ben hata ettim bu söz olsa Kim olursa olsun ben elbette hakkımı helal ederim. Ama önemli olan karşımızdaki o şahsın yani bana bir takım bir haksızlıklar yapıldı. O şahsın ben haksızlık yaptım e, demesi ve helallik istemesi lazım. Olursa ne olmasın ki yani? Ha, biz de yani... Ve ben geçen gün birisi bana şunu sor dedi ki bitiriyoruz. Hocam bu nasıl dönecek? Şöyle önlenir. Kabadayı'nın birisi giriyor özür dilerim bir kahveye. Var mı bana yan bakan? Birisi ben varım diyor. Bakıyor ki şeydi Gidiyor böyle omuz atıyor. Var mı ikimize yan bakan? <gülüyor> Cübbeli böyle yaparsa, bak ben yapıyorum, yaparsa bu iş biter yani. E Tabii biz şimdi, Söz hakkı bizim, sizde şimdi, bizim kaydımız Efendi Hazretleri'nin sözüne uyma. Ne zaman ki hocamız dedi ki, Efendi Hazretleri şu anda yaşamıyor ne dedi, dersi oldu, ne derse biz. odur bu iş bitti biz dedi, olsa, biz de ondan özür de diliyoruz, helallik başka, da Başka Başka bir şey, müşüm e, olan şey Efendi Hazretleri'nin buyurduğuna... Evet neden de elbette ederiz ne. Evet. E tamam hiçbir sorun olmaz efendim, yani e, birliğimizde bozulmaz. Bu Allah razı olsun. Konut tatliye bağlanmış gibi gözüküyor. Ne demek ya? Gibi aramızda değil. Efendim? Gibisi fazla bağlandı. Bağlandı. Tabii, tabii tabii. Yani kusura evet, bakma. Yani bağlandı. Tam Hak gene çıktıktan sonra hiç e efendiye bağlılık kaydıyla birbirimizle yani biz zaten helallik istiyoruz burada ya. Yani. Evet. Noktayı koyduk efendim. Az sonra çüppe loje birlikte olacağız. Değerli izleyiciler, devam ediyoruz Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbete ama ilk iki bölümde Mehdi tartışması etrafında şekillenen farklı görüşlerin noktalandığı e, o tartışmayı bitirdik. E, mutlu sonla neticelendi. Evet, öyle gözüküyor hocam. Genellikle Mutlu Son seyircilerim. Genellikle Türk filmlerinin sonu iyi bitmez ama... Filmlerde Mutlu Son iyidir, tercih edilir ama... E, Müslüman filmleri böyle bir Tartışma programlarında Mutlu Son çok fazla tercihden bir yöntem değildir. Genelde e, elhamdülillah siyasiler. Allah hamd edelim. Şimdi i̇lk bu arada e, şey. e, hocam e, sizin ilk bölümlerde yapmış olduğunuz sohbetlerin hangi kaynaktan olduğunu sorar. Şimdi tabii onu zannediyorlar izleyiciler ki, vardı. Ben tabii bir de arada yorum yani izah kattığım için hepsini orada bulamazlar. Ama ana temaları. İtikat risalesi olarak geçiyor. Evet, Arifan yayınlarından. Arfan yayınlarında. e, İtikat risalesi Ahmet Mahmut Ünlü. Ama tabii Ahmet Mahmut Ünlü ile Cübbeli Ahmet Hoca e, çok birbirine yakın isimler değil. Herkes Cüppeli Ahmet Hoca diyebiliyor. Ama Cüppeli Ahmet Hoca deyince de yine Ahmet Aynı. Mahmut Ünlü evet. E, şimdi İtikat bu... risalesinden yani kısa tuttuk bu risaleyi. 90 sayfa Şöyle bir Neden kısa tuttuk? İnanç konularında çok detaya girip kafa karıştırmayalım, fıkıh gibi teferruat yapmayalım, en azından ehli sünnet olabildim, olabilmem için neye inanmam lazım düşünene yeterli. Hatta ben diyorum ki kızı vermeden bundan adamı bir imtihan edin, damadı bir imtihan edin. Yani en azından şu meseleleri bilemeyen insan da bir doğru dürüst bir elüstret itikadına sahip olamaz. Bu arada bir başka e, kitabında hazır olduğu anlaşıldı. Ona da göz atalım. E, önümüzdeki programlarda konuşalım. İslam'da evlilik serisi Evlenilmesi Haram Olanlar evet. e, başlıktı. E, Çok önemli bir reser. Bu resendi. serinin ikinci kitabı. Ya hocam biz, biz biliyoruz ya ikinci bu kitap. Biz ikinci biliyoruz kitabı. kimle evleneceğimiz diyorlar ama öyle değil işte. Ondan sonra diyor ki sütten peynirden kardeş mi olur diyor. Halbuki süt kardeşliği Kur'an'la sabit inkar eden kafir olur e, Çoluk çocuğun e, yetiştirilirken Bu ilimler üzere yetiştirilmesi lazım Rahmetli Timurtaş Uçar hocadan dinlemiştim Üftülüğe bir kadın getirdiler diyor Hocam bunu ikna et Neyi ikna edeceğim dayısıyla evlenmek istiyor Yahu dedim de, dayısıyla. Dayısıyla diyor. Öz, dayı. Öz dayısına Yahu dedim kızım şudur budur 25 sene evvel ben bunu dinledim Ondan sonra ikna etmeye çalıştık Uğraştık diyor ya ben dayımı seviyorum Diyor falan ya yavrum sen Allah'a inanmıyor musun? Ya dedi diyor Allah'a inanıyorum da Allah bunu dayımla evlenmeme ne karışır? Allah dayımla evlenmeme ne karışır? Şimdi böyle bir mesele var. Anam olsun ağzı olmasın. Yani Allah'ım olsun. Anam olsun ne demek? Yemeğimi yapsın, bulaşığım yıkasın, çamaşırımı yıkasın. Ağzı olmasın ne demek? Benden bir şey istemezsin. Allah'ım olsun bana karışmasın. Allah'ım beni yarasın, yaşatsın, yedirsin, içirsin ama şu helal, şu haram demesin. Hayvanlar gibi ben orman mahsuru gibi yaşayayım. Böyle isteyen bir zihniyet var. Dolayısıyla 25 sene evvel bile dayısıyla evlenme kalkan ve müftülüğe getirilmiş ve ikna etmeye çalıştık diyordu hoca efendi o zaman. Yani milleti kendimiz gibi bilmeyelim. Çok büyük cehalet var. Yani kelime-i şahadet hatta imam nikah kıymadan evvel bir kelime-i şahadet getir şey var, usulü var. Kıza damada falan ona kelime-i şahadet getir diyor ki efendim ben diyor bu evin acemisiyim. Nerede ne var ne bileyim diyor. O da diyor ki yanındakine diyor ki sen getir diyor falan. O da gidiyor anne diyor hoca kılıb icadet istiyor. Nereden getireceğiz? Hiçte hazırlık yapmamıştık. Zannediyor akide şekeri falan almak lazım oldu. Yani, da. Yani bu şaka mı yoksa Şaka değil. Hakikaten Mahmut Efendi ağabey dinlemişim ben bunu. Bunlar hepsi o hep böyle yaşanmış olayları vaza dökerdi. Hakikaten çok diz boyu cehalet var. Dediniz ya en büyük mezhepçi. Cahiliye, Cahiliye mezhebi. mezhebi. Durum bu haldedir. Yani ben biliyorum kimle evleneceğim demesi. Sütten kim haram oluyor kime? Emenin emzirene, emzirenin emene. Nesi haram? Nesi helal? Bunlar hepsi burada yazılmış. Ondan sonra teyzeyle evlenemezsin, teyzenin kızıyla evlenirsin, halayla evlenemezsin, halanın kızıyla evlenirsin. Bir de şimdi teyze kızı, hala kızı yine haram diyen var. O da bir ayrı dava. Kur'an-ı Kerim'de açıkça helal olduğu zikredildi geldi Yani çok önemli bir mesele. Çünkü ayet Naslara dayanan konularda inkar da insanı kafir ediyor. Süt çok acayip başlı. Süt bölümü var bu kitapta. Mutlaka okusunlar. Birbirini emziriyorlar, ediyorlar. Köy yerlerinde çocuğu susturayım diye ağlayan çocuğu emziriyor. Hiç hesap etmiyorlar sonra. Bunlar birbirine aşık olur, bilmem ne olur. Ee, On sonra nice sakat doğumlarda akraba evliliğine bağlanıyor. Halbuki birçoğunda süt var, gizli. Açıklanmıyor, bilinmiyor. Bu süt de bir acayip mesele. Kadın geldiği... Evlenmiş adam sahabeden geldi bir kadın siyahiye bir kadın dedi ki ben sizi emzirmiştim ne olacak evlenmişler de geldiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları okumak lazım dediler ya Resulullah böyle böyle bu kadın böyle iddia ediyor ama onlar tabi iddia ediyor ya yani, nereden çıkmış falan kimse duymamış falan Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu kadın bunu iddia ediyor madem bitti o hanımı bırakacaksın. ...yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada hani vahiy bekleyelim... ...falan dememiş zaten isabetli olduğuna göre... ...vahiy de demektir aynı zamanda ama... ...kadının iddiasını... ...üzerine bırak. Madem böyle bir durum... S sadece var, iddia üzerinde. Tabii yok ben emzirdim diyor kadın. Ben emzirdim demesi beyanıyla yani. Kadının iddia beyan diyelim. beyan diyelim. Beyanıyla iddia çünkü yalan asılsız da olabilir. Evet. Kadının beyanıyla karısını bıraktırttı. Bunlar çok önemli meseleler. Şimdi hala başımıza geliyor. Evlenmiş çocukları olmuş sonradan bir eski akraba falan sizin işte emzirmişti birbirinizi aynı kişi emzirmişti şeklinde beyanlar çıkıyor şu anda geliyor bu fetvalar dolayısıyla yani bizi, peki böyle bir durumda mutlaka e, nikahın e, sona verdirildi yani tabi şey lazım burada da yazıldı meseleler hüküm olarak ama e, şey lazım yani ispat lazım ispat, şahit, beyan bunlar esastır ve lakin konu çok hassastır hakikaten çok sonra da çok üzücü şeyler yaşanabiliyor. süt kardeş olanların çocukken bunlar siz emdiniz süt kardeşsiniz birbirimize haramsınız öz kardeş gibisiniz şuuru küçükken verilmeli aksi takdirde bunlar büyüyünce birbirine aşık olma riski var doğal olarak aşık olabilir ama kardeş bilse olmaz bu gibi meseleler yani nikahı haram olanlar adı altında işlenmiş durumda bunlar dinimizdir Allah'ımızın kanunlarıdır. Tilke hüdudu Allah'ın sınırlarıdır. Bu sınırlarla Müslüman olarak e, sınırlı kalmalıyız. Onun için insanlar bunda Han yayınlarından temin edebilirler. Dün gece çıktı. Efendim, i̇stifade yani. olsun inşallah. Duman üstünde olsun inşallah. Efendim Şimdi e, hızla sorulara geçelim e, istiyoruz. Çünkü çok birikmiş sorularımız var. İnşallah e, olabildiği kadar fazla soruya e, cevap verme fırsatımız olur. Eee hemen ilk soruyu soralım. Her hastalığa bilhassa kansere iyi gelen doğayı tekrar söyleyebilir misiniz demiş mi? Söylemişiz de tekrar istiyor. Oradan öyle anlaşılıyor Tabii, ama de yani ben, ben birkaç kere söylediğimizi ben hatırlıyorum. Ben efendim çörekotun mucizesi ve şifa duaları bu hadis-i şeriflerle ilgili ben şimdi firiste baktım arada benim de ezberim değil bunların hepsi. Firisten baktım kanserle ilgili e, sayfa 51'de çünkü ben bunları söylesem akılda kalmaz. Not almaları da yanlış olur yani. Çünkü rakamlar var mesela. Selamun kavlemmin Rabbin 1479 kere okunuyor işte 313 Fatiha, 313 gibi yazılmış. Kansere 51. sayfa bu kitapta Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itikat ederek El habbetü sevda şifa min külda illes hadisidir. Çörek otu ölüm hariç her derde devadır. Eceli gelmedikten sonra. Bu hadise binaen baş kısmında bunun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çörek otunu kendisi nasıl kullanırdı, tatbikatı ne öndeydi bölümleri var. E, dolayısıyla e, efendim terkipleri, terkipsiz kullanılar, baştan onu anlarlar. 51. sayfede de ne var? Çörek otunun istimali var. Ondan sonra da huzur ve ihlas ile özellikle teheccüd vaktinde, bahsus Cuma gecelerinde... Teheccüd vakti dendiği zaman? Teheccüd vakti dendiği zaman bir uyuyup uyanıp, yani yatsıdan sonra yarım saat bile uyuyup uyansan teheccüd olur. Yani yatsıdan sonraki bir uykudan sonra uyanılındığında bu teheccüd vaktidir. Ne zamana kadar devam eder? İmsak oluncaya kadar. İmsak'a kadar teheccüd kılınır ve dua kabul saatidir. Ama son üçte biri makbuldür. Son üçte biri de ne diyelim imsaktan iki saat kala garanti. Çünkü gecelerin uzaması kısalmasına göre konuşuyorum. Ama iki saat kala yaz kış dönemlerinde de garanti e, sülüs ahirdir. Son üçte bire girer. Yüzde yüz müstecaptır. O saatte dua kabul olur. Bir de Cuma gecesi olursa, Yakup Aleyhisselam bile oğulları Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya attıkları için günahkar oldular. Ya bana estegfir lena zünubena. Ey babamız günahımız için afiste Allah'tan dedikleri zaman sevfe estegfiruleküm Rabbi. Yakında istiğfar edeceğim sizin için derken Cuma gecesini beklemiştir. Dolayısıyla kabul olsun diye bu 50.000 sayfede okunacaklar var. Ama bazı notlar da var burada. Fatih okunurken işte besbele çekilme meselesi vesaire. Bu şeyin en mühimi son bölümünde bu Çörek Otu Mucizesi kitabının son bölümü herkes bize her dakika sormasın. Mesela burada şifa duaları 3. bölüm 73. sayfadan başlıyor işte. 77'den şifa ayetleri. 33 ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Bu 33 ayeti okuyan o gece ne hırsız ne canavar olsa dokunamaz. Ve bu 33 adet ruhiyeti nefsi öyle hatta ıslı sabah kadar ailesi ve nefsi hakkında ona afiyet verilir. Felce karşı yüz derde deva olduğu bu ayetler burada tek tek yazılmış. Toplamı 33 ediyor efendim. Muhteşem kuvvettedir bunlar. İşte kanser gibi ağır hastalıklarda hepsinde bu ayetler her gece okunsun. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'de Altı tane şifahati var. İmam Kuşeyri Hazretleri'nin oğlu ölmek üzereydi çocuğu. E, rüyada Rabbul İzzet'i gördü. Rabbimiz rüya aleminde görülür. Manevi tecelli kabiliğindendir. Dünyada kafa gözüyle görülmez. Mümkündür vuku yok. Cennette görülecektir. Ama rüya aleminde görülür. İmam Azam da 99 kere görmüştür. Hatta 100'e de tamamlamıştır. Üstad Ebur Kazım Kuşeyri Allah Teala ona tecellisinde buyurmuştur ki Kur'an-ı Kerim'deki şifaatlerini topla çocuğun üzerine oku sonra bir kaba yaz onu e, boz suyla çünkü mürekkep bozuluyor suyla onu ona içir ve e, üstad hazretleri yani imam Kuşeyri'yi kastediyoruz bunu yapınca çocuk hemen şifa bulmuştur. Bu şifaatleri de 86. sayfada yazılmış. Çok ümitsiz vakalar için hadis-i de geçen şifa duaları bunlar burada efendim yazılmış. E, mesela 7 Fatiha okunuyor. Sonra 422 kere ya Şafi ismi okunuyor. Ardından Allah Mecvente Şafi böyle bir duası var. 89. sayfada İmam-ı Buni vardır. Ahmed-i Buni allamedir. Şemsül Marif sahibi, Kübra Suğra eserleri var. Çok 600'lü yıllarda Hicri vefatı falan. 600 küçür. Cüzzamlı hastaya öğrettim diyor. Cüzzamlı demek tıpta ilacı yok demek. Etler lime lime dökülüyor. Cüzdanlı hastaya öğrettim diyor. Hasta 15 gün devam etti. Tıpta çaresi olmayan o illetten kurtuldu diyor. Mesela bu 89. sayfada 7 Fatiha'dan sonra 422 kere ya Şafi ya Şafi zikri. Peçin Allahümmeş vente Şafi laşfa laşfa kuşfan. Şimdi 13'ün kitaptan veriyorum ki bir daha telefonlar edip zahmet ediyorlar. Yani bu sayfaları demezsek kimsenin aklında da bu Ay, dualar zaten kalmaz. Çok uzunda değil çok kolay. Feriste de var. Çok kolay. Feriste de var. Zaten 3. bölüm Münhasıran şifa duaları, ayetlerden, hadis-i şeriflerden ve esma-i hüsnadan ve yani esma ustalar derken de 99 ile sınırlı değil, bin bir esma var tabi efendim. Dolayısıyla e, bu çörek otu mucizesi ve şifa duaları kitabından çok e, devamlı soru geliyor kansere şuna buna bir dua bir dua bir dua. Allah'ın iye demediyeceği, edemeyecek bir hastalık yok. Mesela ecel gelmesin, ecel gelmedikten sonra mesela yine bir hadisleri var diyor ki eceli gelmemiş bir hastanın yanına gittiğin zaman. Vah vah vah vah vah. Gidiyor musun ya bu? Bittin sen eridin ya. Böyle demeyeceksin ya. Diyeceksin ki Allah'ın iyi edemeyeceği bir hastalık yoktur. Ölüyü diriltmeye kadir olan hastalığı mı iyi edemeyecek? Böyle bir moral takviyesi. Ondan sonra senin yapacağın iş de var. Nedir o? Yedi kere. Bu da sahih hadis. Esselullahal azim. Rabbel azim. En Büyük arşın Rabbi olan. Büyük Allah'tan dilerim. Sana şifa versin. Yedi kere bunu okursa diyor. Eğer o hastanın eceli gelmediyse mutlaka iyileşecek. Ama mutlaka iyileşecek. Sahi hadis ya ayet gibidir. İman lazım. Ama eceli geldiyse Allah iman selamet nasip etsin. Ama mühim olan zaten eceli gelene bir şey yapamayız. Eceli gelmeyen sürünmesi. İnim inim inlemesi. Madem her derdin devası var ölüm hariç. Bir de yaşlılık hariç. Arayın buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ararken de iki şıkla arayın. Bir doktordan bir eczaneden, bitkisel yönlerden arayın. Bir de isteşvubül Kur'an, şifanızı Kur'an'dan arayın. Zikirden arayın. Mellem isteşvubül Kur'an felâ Allah. Şifasını Kur'an'dan istemeyene Allah şifa nasip etmesin diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de beddua alıyorsun. Çünkü mümin iki kanatlı olması lazımdır. Sadece maddeye takılmaması, sebeplere bağlı kalmaması, sebepleri yaratana da muracaat etmesi lazımdır. Zaten o dua zikir olmasa hap da para etmiyor. Niçe kuvvetli ilaçlar da adam ona ediyor, tesir buna etmiyor. Demek ki hapın tesir kendinde değil. Rabbim dilediğine tesir ettiriyor, dilediğine ettirmiyorsa o zaman mutlaka Rabbimin esmasıyla, sıfatıyla ona sığınarak bu zikirleri, duaları yapmak lazımdır. Allah acil şifalar isyan etsin, bütün hastalara, dertlere, devalar ikram eylesin. Ee, şimdi bir izleyicimiz de bu da çok sorulan sorulardan birisi. Annem tek başına hancı gidebilir mi? E, geçen yine cevapladık bunu. Evet. Hanefi mezhebinde asla caiz değildir ve haramdır. Yani helal değil diyor hadis-i şerif. Tek başına gidemez. E, Şafii'yi taklit edeyim. E, niye ediyorsun sen Hanefi sen yani? Ne gereği var? E Kabe'yi bir göreceğim. Yani göreceğim de şimdi. Allah senden razı değilken gör, göreceğini hiç görme. Allah razı değil. Yani Hanefi mezhebinde Şafii mezhebindeki müsaade de sınırlıdır. Şafii mezhebinde de bir kereliğinedir, ömre de vacip olduğu için onlarda, evet. Hanefi de sünnet, şafi de vacip olduğu için ömre de bir kere sınır. Ama şimdi sen ikinci haçlar, üçüncü ömreler, bunun dört mezhepte yeri yok. Sen Şafii'ye göre de kurtaramazsın ikinciye gittiğin zaman. İşte yol emniyeti, kadınlardan bir güvenilir cemaat şartıyla Şafii bunu izin veriyor. Şafii mezhebinde olan mezhebiyle amelesin. Hanefi mezhebinde olan, illa atacağım ömreye gideceğim, Kabe'ye bir yüz süreceğim diye. Allah seni nerede istiyorsa orada dur. Ne şekil istiyorsa öyle dur. Yani. Ama yine de bir çıkış yolu var. Bir çıkış şey göre Şafiye ama. Yani edebilirim. zorlamanın da bir lüzumu da yok. Yani. Rabbin senden böyle daha razı. Çünkü hadis-i şerif Bukhari'dir ve sahiptir. Ahirete inanan diyor. Bir kadının seferi mesafeye, işte üç günlük olarak geçiyor. Seferi mesafeye efendim, mahremi olmadan yolculuk yapması helal olmaz. Sahip bu, bu da ya. Bu şimdi zayıf bir rivayet değil ki. Bununla amel etmek lazım. Tabi şimdi bir de uydurdular. Efendim, Elmalı Hamdi yazılırdan yola çıkıyorlar. Elmalının da o görüşü yanlıştır. Uçak gibi bir vasıtayla gidersen, 3 günlük mesafe de olsa, 3 saatte gidildiği için Mesela seferi olmaz. Elmalı Allah Hamdi yazarın bu görüşü yanlıştır. Biz buna sefer ayetinde e, reddiye yaptık Ruhul Furkan tefsirinde. Reddiye yaptık çünkü cumhurdan ayrılmıştır ve şazdır. Elmalı güzel alim tamam ama orada yanlış yapmıştır. Çünkü orada mesafe mühimdir. 3 günlük mesafe senin onu neyle kat edeceğin süre değil. değildir. Bundan dolayı, E eskiden uçak mı vardı da bilme. Eskiden uçak yoktuysa da alimler de efendim buna bir işaret çakmışlar. Ne diyor? Tayyi mekanla da gitse. Tayyi mekan demek ışınlama diye anlarsınlar şimdi. Evliya ulan kerameti. Bir anda bakarsın çok duyulur öyle eskici Mehmet dede meselesi. Üftade efendinin kıssalarında. Aynı evet, anda bir. Aynı anda, aynı anda Mekke'de görülür. Birden gider gelir falan. Haç Arafat'ta görülür. Bir gelirler burada. Bir ay buraya o dönmüş, onlar yoldan gelene kadar. Ya bu tayyi mekandır. E Fıkıhta diyor ki tayyi mekanla da olsa, yani bir anda bile oraya kerametle de gitse seferidir diyor. E dolayısıyla burada bir ihtilaf yoktur. O bakımdan bir de şimdi zaten seferi olmuyor ki, gibi de uydurabilirler. O uyduruk bir fetvadır, hiç dört mezhepte yeri yok onun. Seferidir yani. Çünkü biz Mekke, Medine'ye uçakla nereye gitsek de iki kılıyoruz farzları. Namaza da taalluk ediyor bu iş. Zaten seferiliğin işte mesafeyle... Mesafeyle e, alakası var. Yani senin oraya neyle gittiğin... Gittiğiniz araçla önemli, alakası değil. yok diyorsunuz. Ee, efendim şimdi bir izleyicimiz de... Hocam ben yazın denize gittim. Saçım çok kısaydı ve e, kafam yandı. Saçlarımın çoğunu kaybettim. Kel kaldım. E, evet. Bu yüzden saçım için şampuan kullanıyorum. Yani saç ektirmeye cevaz yok saçektirme dememiş ama şampuan. İşte şampuana cevazlar ama ona da sınır koyuyoruz. Yani bu şampuandan içeriğinde domuz gibi maddeler, necaset gibi maddeler, sağlığa zararlı maddeler olabiliyor. Bizim eee Lalegül bir program oluyor. Yani arkadaşlar onu bize iletirlerse geçen hafta hazırladık soru gelmedi. O programda bu bir müessese kurulmuş. Helal verme helal belgesi ver, veren. Ha, evet. Ha bu helal belgesi veren e, grubun Konuşmacılara haftalık program yapıyorlarmış. Bizim Lale Gül FM'de. 88.4. O programın tarihini ve oralara soru sorulabiliyor. Mesela belli bir şampuansa o onu tahlil ediyor. İçeriğinde haram madde var mı yok mu? Bu gibi şeyler yani biz kayda koyuyoruz. Kaydeyi açıklıyoruz. Kayda koymak bize mahsus değil haşa. Kuralı açıklıyoruz. E, araştırmayı halkımız bu gibi şimdi. iyi ki bu kurumlar kuruldu şimdi. Helal meselesini araştıran çünkü bu kimyevi, kimyevi maddeler içerik oluyor falan bizim fetvamıza taluk etmiyor. Onun için onlara havale ediyoruz. Nasıl ki oruç tutabilir miyim diyene onu doktor bilir senin hastalığının durumunu diye doktora havale ediyoruz. Müslüman olmak şartıyla doktora. Havale ettiğimiz gibi bunu da bu kuruma havale edeceğiz. Bu gibi konularda e, işte, melhemdi, şampuandı, bir ilaçtı gibi şeyler. Tabii bunu belki belki hiç kuşkusuz hazır gıda ürünleri için de yapmak hazır lazım. Hazır gıda aslında. ürünleri için haydi haydi yapmak lazım. Evet. Yani Kemal Özer'in kulaklarını çınlatalım. Bu konuda çok ciddi çalışma yürüten arkadaşlarımızdan birisidir. Bilmiyorum ee, o mudur bizde de programı. Hareketi... Şimdi biz onu isteyelim. <gülüyor> yani diye... çok güzel bir arkadaş dediler. Çok faal bir abimiz. Bu işe kendini adamış dediler. Ve çok bu hususta araştırmalar yapıyorlar. Ben çok memnun oldum şahsen. Evvelce hiç böyle bir sordu, sorsak da hep dedikodular üzerine. Böyle bir şey yazarlardı gazeteler. Hele bizim İslami basın biraz da hurafecidir. Ondan sonra bir şey koyarlardı. <gülüyor> Bilmem tire oldu mu şöyle, x oldu mu böyle, üründe mi? Ya bütün millet ele varan birbirine giriyorduk yani. Hatta yayınlıyorlardı böyle. Ondan sonra karşı taraf cevap vermiyor. Ondan sonra bir de şu, felan yer için biz listeye soktuk. Cevap vermesi lan. vermediğine göre kabul etti. Adam belki tenezzül etmedi seni adam yerine koymadı Bayağı fakat görmedi. görmedi. Bu sefer adamı da haramzade e, yapıyorlardı. Bunlar yapıldı yani bu memlekette. Böyle kör bir saldırı. Şimdi en azından hoşuma giden şu ilmi bir tahlil şeyi kurulmuş. Akla kara meydan açısından. Hele haram içerikli bir şey varsa bir madde ama muracat lazım. Halkımızı bu yönde e, uyarıyorum. O kurumun adını da veririz şimdi. Oraya muracat suretiyle Birçok şey aydınlanır. Evet bir ara vereceğiz ve devam edeceğiz. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sizin sorularınıza cevaplarla devam edecek kısa bir aradan sonra. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam ediyor. Sizden gelen soruları da cevaplayacağız ama çok sayıda telefonun geldiğini söyledi arkadaşlarımız. Az önce içinde şifa ayetlerinin de yer aldığı bu kitabı çok sormuş izleyicilerimiz elimizde onu bir kere daha sizinle paylaşalım istiyoruz. Çörek otu mucizesi ve şifa duaları Arifan yayınlarından çıkmış. Cübbeli Ahmet Hoca'nın kaleminden bir derleme hem şifa ayetleri konuya ilişkin hadis-i şeriflerin de yer aldığı bir kaynak kitap. Arifan yayınlarından çörek otu mucizesi ve şifa duaları diyor. Bunu bir kez daha gösterelim. Arifan yayınları deyince de zaten ee, ...yayın evi dışında... ...başka yerlerde de satılıyor mu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Şube, satan... Şubeleri var. Evet. Yayın evinin şubeleri var. Ümraniye'de, efendim... ...Küçükköy'de, zeytinburnu'nda ...her yerde şubeleri de var. Dolayısıyla şubelerden... ...şubelerde var. İstanbul'daki izleyicilerimiz... ...temin edebilir. Peki İstanbul dışındakiler... İçen, ...ne yapar? O şeye... ...herhalde site var. Web sitesi var. Ee, Arifanyanlar... ...web sitesinden de e, temin edebilirler ama... E, ...internet imkanı olmayanlar falan... ...ne yapacak sorusuna... Artık işte... Çoğunun çoluğu çocuğu Bir kullanıyor. Bir şekilde ulaşabiliriz. Ulaşabilir yani. Evet. Biz e, soruları sormaya... Bir de söyleyelim. Bu gibi şampuanın içeriğinde helal haramlık veya gıdanın içeriğindeki helal haramlık hakkındaki şey... Lale Gül FM'de salı günleri 19-15. Salı günleri 19-15'te program yapıyor. Hüseyin Kami Büyüközer. Kami. Hüseyin Büyük Büyüközer. Ben belki tanışamadım da ama orada program yapıyor. Yalnız mühim olan şu... Orada tabi herhalde canlı soru cevap olmayacağı için gimdes.org, gimdes yani Kirasun, İstanbul, Malatya, Denizli, Edirne, Samsun, gimdes.org. Bu benim çünkü bunu fetvalık iş değil ama bu gibi noktalarda içerik soracak olanlar helallık, haramlık, muhteva bakımından herhalde bu site, bunlar bu işte uğraştığına göre... Bu siteye yazacak meyil. Yani onlar işte herhalde sertifikası, sertifikası da veriyorlar. veriyorlar. Evet. Bundan e, bu gibi konular bizim işimiz değil. Ama bir adres vermiş olalım onlara ki evet. buradan sorsunlar. Evet. Efendim bize e, soruları sormaya devam edelim. Bir izleyicimiz size takdirlerini belirtmiş. Bir başka izleyicimiz de bile bile yalan yere yemin etmenin sorumluluğu nedir demiş. Ya e Bu yemin gamustur. Diğer yeminler kefaret paklar bunu kefaret paklamaz. Ee, yani şu demektir olmuş bir şey hakkında yemin ediyor demektir ben bunu yapmayacağım diye yemin etse bozsa kefareti vardır ee, onun işte 3 gün oruç işte vesaire ee, yok efendim ileriye dönük işler böyle geçmişte bir şey olmuş ama olmadı diye yemin ediyor Veya olmamış oldu diye yemin ediyor bu geçmişle alakalıdır bunun adına gamus deniyor. Çünkü gamus dalmaktır Arapçada. Gamus sahibini günahın dibine daldıran demektir. Bunun kefaleti de yok. Ancak tövbe istiğfar ama sana şu kadar fakir yedir, üç gün oruç tut bile demiyorlar yani. O kadar ağır. O kadar ağır ki sana seni şu paklarda demiyorlar. El yeminü'l-faciratü'te <gülüyor> de'ud-diyâra, belâ yalan yere yapılan yemin memleketleri kurutur diyor. Yani uğursuzluğu, haneleri de aşar. Çok büyük sahibine bela getirir. Bana yalan yere yemin eden allah Teala lanet olsun buyuruyor. Yani çok rivayetler var. Dolayısıyla bile bile yalan yere yemin etmek. Tabi yapmışsa böyle bir şey ona da sen dinden çıktın demiyoruz. Büyük günah işledin. Kebair e, günahlardandır. E, Tevbe-i Şifar'dan başka bir kefaret de öneremiyoruz. Fıkıhta yani bir cezası da yok. Evet. O yok demek büyüklüğünden yani. Evet. Ee, buna benzer sorularda daha önce gelmişti. Yine benzer bir soru. Ee, aile içindeki geçimsizlikte kullanılan ifadeler ve nikah konusu. Ben karıma evine git dedim. Kavgada çok söyledim. Nikah düştüm hocam. Şimdi burada kinaye lafız kullanılmıştır. Boş ol deseydi sarih olacaktı. Açık ifade olacaktı. Evine git lafı kinayedir. Dolayısıyla niyete bağlıdır. Niyette sahibinin Içindedir. Yalan deyip de niyetini gizliyorsa Allah, Allah arasındadır. Ama e, biz zahire göre hüküm verecek olursak eğer ki boşanma müzakeresi arasında denmişse karine olur ki geçmişteki konuşmaların karinesiyle boşaman niyetiyle söylendiğini delalet eder. Ama sinirlenme neticesinde talak boşama lafızları zikredilmeksizin Kızgınlık e, neticesi olarak git babanın evine, git evine falan gibi laf kullanılmışsa burada adamın niyetine döner. Derse ki ben kızgınlıktan söyledim, boşamayı kastetmedim, bir şey hicap etmez. Ama niyeti boşamak iken bu lafı kullandıysa bu talakı bayin olur. Talakı ric'i dönüşlü olandır, bayin kesen atandır. Boş ol dese bir kere, bir talak gitse Rica'i olur. Yani iddet döneminde üç aylık bir yani üç aizden temizlenmek gibi bir dönemde adam eşine yani bir talak gittiği için iki bağ kalır. Bu iki bağ kullanabilir. Yani bir e, cinsel manada dokunsa bile, eline dokunsa bile veya sözlü olarak racaatü ki sana dönüş yaptım dese bile yeni bir nikah tazelemeye lüzum olmaksızın döner. İki bağ ile devam eder. Fakat bu gibi kinaye lafız kullanıp da git evine babanın evine gibi lafta boşaman niyet ettiyse talakı bayin olur. Talakı bayinin manası şudur ki bu iddet döneminde iddet bittikten sonra yeni bir nikah ne olursa olsun yeni bir nikah kıymadan aynı bildiğimiz sıfır baştan mehir falan tespit edilerek şahitler huzurunda yeni bir nikah usulüne kıymadan ne uygun, uygun e, nikah kıymadan hanımına dönemez. Dönerse zina olur. Yani ben iki, iki bağım var zaten, aklım var diyemez. Çünkü burada bir de olsa o bir onu öbürlerinden koparmıştır. Bu durumda kadın, top kadının eline geçer. Ricide geçmez. Bunda kadın dese ki ben seninle nikah, tazeleme diyorlar bu tazeleme değil. Yeni nikah kıyma bu yani bu tazeleme eskisi bayatladı böyle bunun bayatı olmaz. Dolayısıyla ben dese ki kadın bir daha seninle nikah aklına oturmuyorum. Adam bunu zorlayamaz ve benim iki bağım daha kaldı falan diye de hakikte demez yeni nikahlan dönüş imkanı vardır yeni nikahlan. Evet ee, hocam ben namaz kılarken kalbime imandan çıkaran vesveseler geliyor kendimi kurtaramıyorum ne yapmam? Biz vesveseden gerekiyor? kurtaracak dualar geçen bir arifan dersine yazdık herhalde önümüzdeki ay yine vesveseyle ilgili bir bab geldi dersimize yine yazacağız Nisan yok Nisan şimdi çıkar Mayıs sayısında olacak o dolayısıyla e, o ama geriye dönük bulabilirler mi bilmiyorum e, vesveseyle ilgili bazı dualar işte İhlas sureleri, Felakna sureleri, Euziye çok devam e, Allah'a sığınmak meselesi bir de devam etmesin imandan çıkmaz dilinden söylemedikçe veya tatbik etmedikçe mesela Kur'an'ı çöplüğe atmak gibi pisliğe atmak gibi bir fiiliyat yapmadıkça İçinden ne gelirse gelsin, adamı dininden etmez. Hatta hadis-i şerifte tilke mahzul iman, vesvese halis imandır. Çünkü neden? Hırsız boş eve girmez, imanın kuvvetli olmasa seytan seninle uğraşmaz. Buyurmuştur. Ne üzerine sahabe-i kiramın öyle şeyler aklımıza geliyor ki gökten düşüp parçalanmayı tercih ederdik. Onları konuşmaktansa diye söylemek bile söylememişlerdir yani. Hikayeten bile söylememişlerdir bunun üzerine buyurmuştur ki Kâinat'ın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bu halis imandır. Demek ki imanları yerindedir. Hiç evham etmesinler. Şeytan onu onları muzdarip kılmak istiyor. Bunalıma sokmak istiyor. Hiç allah Teala o vesveselere itibar etmez. Onun imanı bütündür. Demek ki samimidir. Ama kurtulmak için de <gülüyor> 10 kere okusa diyor günde şeytan yaklaşamaz. Mesela En'am suresinin başında üç ayet vardır. Benim dualarım kitabımda da bunlar çok geçer. Mesela orada o hadisin faziletleri de var. Sabah namazından sonra dünya kelam konuşmadan En'am suresinin başındaki üç ayeti okusa, elhamdülillah diye başlıyor. Teksi bu ne kadar? Ne zaman şeytan yanaşmak istese hemen bir melek gelir, elindeki tokmakla ona yanaşan şeytanın kafasına vurar, onu yakar. Demirden hicap ve perde araya koyar, şeytan vesvese veremez. Sabah namazından sonra Enam suresinin başına 3 ayeti devam edenler. Yani Allah düşmanı yarattıysa kalkanı da vermiş. Şeytanı yarattıysa kaleyi de yaratmış. Zikri yaratmış. Yani zikir öğretmiş. Zikir vesilesini yaratmış diyelim. Çünkü ayetlere yaratmış tabir kullanılamaz. Ee, ayetler yaratılmış değildir. Mahluk değildir. Ama o vesileyi bize o imkanı yaratmış. Onlara istifade etme imkanımız var. Dolayısıyla bu usta çok ayet hadis vardır. Dualarım kitabına da bakabilirler. Sonunda alfabetik virüs vardır. Resvesi harfi V'de çıkabilir. E, bu gibi e, şeylerle amel ederler. Allah'ın izniyle kurtulurlar inşallah. Ee, bir izleyicimiz de hocam, namaz abdestinde ayaklar kaç kere yıkanır? Bazı kitaplarda üç kere diyor. Bazı kitaplarda değil, bütün kitaplarda üç kere yıkanır. Yalnız bunu bilmezler. Eli ayağı yüzü üç yıkarlar. Bizim millet ayağı bir kere yıkarlar. Bir kere yıkarlar derken, yani öyle bir yıkarlar ki birinci mi, ikinci mi, üçüncü mü olmaz, karma bir. Ama elde mesela bir iki üçü sayarsın, ayağa bakarsın, hemen hemen pek kimse de ben ayağı üçlediğini pek yanımda rastlamadım. Bayağı da iyi adamlarla görüşüyorum yani. Çünkü neden? Üstadımız hazretlerinden de gördüğümüz üzere, birinciyi biter böyle bir çeker elini sen, bir daha yine elini böyle sıvazlayarak sildirir topu yukarısına kadar, bir daha üç. Ha, farz olan birdir. Yüzde de birdir. A, elde de birdir. Ayakta da birdir. İkincisi sünnettir. Üçüncüsü ikmali sünnettir. Bu gerekir lafından gerekir lafından farz ve vacip ifadesi anlaşılacaksa eğer bir. birdir. Ama tam bir sünnet üretici üzere benim abdest risalem vardır. Abdest ve gusül. O da bir 300 sayfa yakındır. O abdest ve gusül risalesinde çok ilimler vardır. Bu hadisler vardır. Hazreti Osman'dan rivayet gelir radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç kere yıkamış. Bütün uzuvlarını yıkadıktan sonra benim bu abdestim gibi abdest alan yani farzlarla işi geçiştirmeyip benim sünnetime ittiba ederek üç kere yıkayarak benim bu abdestim gibi abdest alan sonra da dualar var. Kelime-i şehadet veren getiren anasından doğduğu gün gibi günahlarından çıkar. Abdest sonrasında müjdeler vardır. Farz yerine gelir ama bu yan gelirler kaybolur. Bu kadar müjdeden adam mahrum olur. Sünnet üzere almak lazım. Ama sabah namazı yaklaşmış güneş doğmaya beş dakika kalmış. Sen de üçlüyüm, şartlıyım, diye diyene kadar güneş doğar, farz kaçar. O zaman bir kere yıkanır. Hatta sünnet bile terk edilir. Ama niye o kadar geç kalkıyorsun? Saati niye son dakikaya kuruyorsun? Ayrı dava. O günahkar olursun. Ama tabii ki sen e, gayri ihtiyari olmuştur. Kalkmışsın 5 dakika var. Burada hemen birer kere farzlar yapılıp hemen sünnet kavuşturulamayacaksa, çünkü sabah namazının inceliği, tekbiri yetiştirmekle değil, güneş doğmadan selamı vermek lazım. O bakımdan sünneti dolayı. Sünneti kıldıysa da e, farz esnasında güneş doğduysa farz gider, namaz gider. İşraktan sonra farzı iade edecek. Farzı iade edecek. Sünneti kılmış olur. <gülüyor> Zamanında kılmış evet. çünkü. Onun için. Ama şimdi zaten bizim millete illa 3 kere demek lazım. Çünkü 3 kere yıkarken bile bazı bir yerlere bir kere bile denk gelmiyor. Öyle bir yalap şalap yıkıyorlar ki üç de bile kuru yer var. Yani bunun üçünde de farz olmayanı var. Çok görüyorum. Hızlılıktan. Yahu ben yüzüme gelene kadar adam efendim bitirdi çıktı ya. Sünneti takılıyor dört rekat. Ha tamam demiş ki namazı yel gibi, şey abdesi yel gibi, namazı yıl gibi ama onun yeli de sünnet vecih üzere olan yer. Yani onun yeli de Yalap çalap demek değil ama hakikaten şöyle görüyorum ben. Şöyle. Bu olma teyemmüm yapmıyoruz yani. Burada iğne başı kadar kuru yer kalsa bu abdestin olmaz. Onun için şimdi 3 demek lazım. Bir de dua etmek lazım. İnşallah 3'ü bir farza denk gelir. <gülüyor> ee, şimdi bir başka izleyicimiz. Dükkanım var. Bankaya kira vermemde bir sakınca var mı? Sakınca var. Hem de büyük bir sakınca var. Haramdır, cac değildir. Geliri faizdir. Peki, e, milli piyango bayi, iddia bayi... Tabii kumar işlerine de vermek aynıdır. Şarap satana vermek aynıdır. Yani haramiyetin nas ile, kat'i delil ile sabit olan bir işin yapılacağını bildiğin yere kiralamak buna dahildir. Hocam bugünün bankalarına dükkan kiralamak e, günah mı demiş? E, herhalde... Günahtan öte haramdır. Aynı izleyicimi bilemiyorum evet, peş peşe sorulmuş. Haramdır, e, cahiz değildir. Hocam haram... Yalnız bazı bankaların e, ticari işlemleri olanlar var. Fabrikaları olanlar. Gibi bir durumlar. Söz konusu İsim vermeyeyim bir banka var böyle. Bir aileye mensup bir banka. Onlar da karışıyor iş. Yani helalı da varsa haramı da varsa rızkına haram karışıyor denir. Başka hiçbir geliri olmayıp sırf faizle e, geliri olanın ki küllün haram olur. E, hocam haram parayla hac görevini yapanın haccı kabul olur mu? Bu böyle bir. Hacci kabul olur. olmaz. Hac borcu düşer ama yaptıktan sonra vazifesini yapanın hac borcu düşer. Ama mebrur hac. Öyle hacül mebrur leselü cezehül lelcenle mebrur hacin cennetten aşağı karşılığı olmaz. Hadis şerifi anadan doğmuş gibi hadis şerifi hiçbir müjdeyi alamaz. Sevapta beklemesin. Sevap da beklemez. Sadece borcu eder. Yani olur. borcu eder etmiş olur. Yani. Ee, hocam insan evleneceği kişiyi kendimi seçer yoksa Rabbimin yazdığı kader mi demiş? Kendi iradesiyle kendi seçer ama Rabbimiz onun ezelden kimi seçeceğini yani bildiği için kaderde onu yazar. Yani iki saat konuşulacak bir ciddi konu. Evet yani burada kader konusu tabi gündeme geliyor onu ki. Onu bir özel konuşacağız diye bir de laf ettik ama. Evet hem de epey oldu. Epey oldu. Onu, onu tahkik etmemek, edelim. Onu ihmal etmemek lazım evet. Ee, hocam bir ayette ebedi cehennemden bahsediliyor. Bizler bugüne kadar günahlarımızla ilgili cezamızı çekip cennete gideceğimizi düşünüyoruz. Doğru düşünüyordun. Çünkü Müslümanlar hakkında ebedi cehennem yoktur. İmanla ölen ne kadar günahkar olsa cehenneme girse... İmam Gazel'in beyanı gibi 7000 bin seneye kadar cehennemde Müslümanlardan yananlar olacak ama yani illa sınır koymasak bile sonu cennettir. O bazı ayetler var mesela ve men yaktul müminen müteammiden fejza'u cehennemu khaliden fiha kasten bir Müslümanı öldüren ebedi cehennemde kalacak. Şimdi adam katil ama Müslüman yani sinirlenmiş öldürmüş ama Müslüman bu ayet uymuyor. Halbuki ehl-i sünnete göre bunun manası şudur. Bir mümini kasten öldüren, Müslüman olduğu için öldüren, Müslüman olduğu için öldürürse kafir olur çünkü. Bir. İkincisi, katlini helal görerek öldüren. Bu manaları vermediğimiz zaman çelişkiye gireriz. Çünkü diğer hadiste, ayette ne diyor? İnnallâh lâ yeğfurâ Şirki affetmem. Ve yeğfurû mâdûne zâli Şirkin dışındakileri dilediklerim için bağışlarım. O zaman ayetler çelişmiyor mu? Ayetler çelişmiyor, senin kafan çelişiyor. Alimlerin beyanı burada hallediyor. Nedir o? Adamı öldürmeyi. Helal bu adamı öldürmek be. Hak etti bu gibi. Bu şekilde hareketler. Hatta derler ya, dağda eşkıya adam öldürür, katil olur. Aşağıdaki razı gelir, kafir olur. Ne iyi yapmış der, Helal görürse kafir olur. Onun için, Müslümanlar hakkında bu gibi ebedi cehennem ifadeleri geçen bütün ayetler, kayde i külliye veriyorum Ehl-i Sünnet kaidesini. Bütün ayetlerde. Murat mana helal görerek ve hafife alarak gibi önümüzdeki haftaki derste de beyan edeceğim itikat kitabından kafir eden durumlardan biri istihfaf istihlal, istihza helal görerek, alay ederek küçümseyerek gibi devreye girer o noktada ebedi cehennemde kalır çünkü kafir olmuştur. Yoksa haram olduğunu biliyor ama nefsine uymuş yapmış. Buna kafir diyemeyiz. Yani onun düşündüğü doğrudur, hiçbir Müslüman ebedi kalmayacaktır. Ee, bir başka izleyicimiz de Van'dan, Muradiye'den, Ovapınar Köyü'nden. Umre'ye gitsem, haç farzı kalkar mı demiş? Niye kalksın mübarek? Yani... Yani Ova Pınar Köyü'nden gidilecek diye bir ayet yok. <gülüyor> yani Van'ın içinden de gitse kalkmaz, İstanbul'dan da gitse kalkmaz. Çünkü ömre başka, at başka. Şafi ise ömre ayrı vazife. Hac ayrı vazife. Hanefi ise ömre mecburi vazife değil. Sünnettir. Hiç gitmese de bir günah yok. Haç farz ise, şartlarına haiz ise hacca gitmesi lazım. Haç niyetiyle efendim gitmesi lazım. Ee, bir başka izleyicimiz de hocam ben çok asabi biriyim ne yapmam lazım demiş. Ne yapmam lazım? müşekkil yapması lazım. <gülüyor> teskin edici <gülüyor> ayetler de var. Belev-i e, ayetler var teskin eden. Ondan sonra Elemdeşrah, göğüs inşirahı, bir rahatlık. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tavsiyesinde kızgınlık anında ayaktaysan otur, oturuyorsan kalk veya yat. En nihayetinde hadis şerifteki şey git abdest al. Çünkü gazap şeytandandır, hararet verir, harareti de su söndürür buyuruyor. Bu hadis şeriften dolayı kızgınlık anında başına bir iş gelmeden, birilerine bir sıkıntı vermeden hemen bir abdese olmadı gusle girmesinde bir soğutma. Bir de bakarsın ços diye bir şey de çıkabilir. Bazı adamlar var sinirden hararet derecesi çok yükseliyor. Ee, bu tavsiye edilmiştir. O otursun oturuyorsa kalksın e, yoksa oturuyorsa yatsın gibi hadis-i şerifin de hikmetinde hareket değişikliği gazabı söndürme durumu. Yani Çünkü hangi konumda kızdın ya o konumu değiştirdiğin zaman bir e, değişiklik olabiliyor insanda. O tavsiye edilmiştir. Hocam son Aynı aramızı... yerde çivili gibi kalmasın, sinir artar yani. Evet. Hareketi değiştirsin. Son aramızı vereceğiz ve devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimizin son bölümüne geçmek için kısa bir aramız var. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimizin son bölümündeyiz. Sizden gelen soruları cevaplamaya çalışıyoruz ve hemen hızla soruyoruz. Yetimler mirastan mahrum olur mu açıklar mısınız? Yetimler mirastan şunu soruyor, dede mahrumu derler. Ha o, siz o evet. şudur efendim. E, baba saken efendim oğlu oğullar hayattayken yani babanın oğulları hayattayken oğulların çocukları ne oluyor? Baba öldüğü zaman, dede sağ kaldığı zaman e, torunlar mahrum oluyor. Mesela. Efendim, Benim diyelim erkek kardeşim olsa, e, ondan sonra onun da çocukları olsa, o ölse, kardeşim, benim de babam sağ ise, efendim, yani e, bu dedenin sağlığından dolayı o mirastan intikal etmiyor torunlara. E, çünkü oğulları sağ e, dedenin, oğullarından, e, oğullarında kalıyor, oğulları onu men ediyor. Aşağı inmesine mani oluyor. Asabe çünkü oğullar direk varis. Ancak bu şu demek değil. Hak olmuyor yani. Yoksa bağışlayabilir ve teşvik ve tavsiye edilir. Çünkü yani vermeye miller. mani değil. Vermeye mani değil. Bunu da hep yanlış anlarlar. Burada sana yani bunu vermezsen haram yersin demiyor. Bunu vermezsen haram yersin demiyor. Çünkü bu senin hakkındır. E Dedenin sağlığından dolayı efendim. E verilmeyebilir. Ve verilmeyebilir. Yani ve hakkı değil. Ama hakkı olmamakla beraber bağış kabiliğinden vermeye de teşvik edilmesi lazım. Çünkü o çocuklar yetim, İslam devamlı onları gözetmiştir. Otobüste namaz kılmam gerekirse nasıl kılmalıyım? Yani demiş, farzlar mutlaka ayakta kılınmalı. E, şimdi molalara denk getirilmeli. Ona göre ayarlanmalı. Oldu olmadı yani aradaki boşlukta bile ayakta kılma imkanı varsa yine ayakta. Yani farzlar mutlaka ayakta kılınmalı. Ama durduramıyor namazla geçiyor. Hatta derlerdi yani çocuğun çişi var diye bağırsalar duruyorsun da namaz geçiyor deseler durmuyorsun şoför efendi falan. Böyle şeyler oluyordu yani. Birisi bağırsa çocuğun çişi geldi diye duruyor. E namaz geçiyor desen diyor ki birkaç kez biz öyle gidiyorduk bir Karadeniz'e. Sabah namazı geçecek. Adam diyor ki öndeki istasyonda kılarsın. E güneş doğacak kardeşim istasyona kadar bekler mi güneş? Yani adam onu bile bilmiyor. Eskiden dönüşler çok oluyordu. Karadeniz hattı genellikle... Ama ben dediğim 30 sene evveli konuşuyorum. Şimdi biraz daha bu işler alışıldı. Namaz kılma oranı arttığından talebe göre hareketler başladı. Onun için mutlaka ayakta kılmalı. Ama durmadı, etmedi. İma ile. Geçmesin diye namaz. ima ile. Baş hareketi ile. İma ile deyince de kalkıp kafasını öndeki koltuğa vuruyor. Secde yapayım diye. Öyle değil. Baş hareketi ile. şu kadar. Secde biraz daha aşağı. Göğüs hareket etmeyecek. İma ile namaz kılar, indikten sonra ayağa iade eder. İadesi ya, gerekir. Yani e, kamil bir şekilde eda edilmesi için iade eder. Ee, bir başka izleyicimizde yağmur duasının hadisi var mıdır? Muhtemelen dayandığı bir hadis dayandığı var Dayandığı hadis vardır, kütüb-ü sitte sayi hadisler vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmıştır. Öncesinde namazı vardır, namazdan sonra istiska, salatül istiska, yağmur e, isteme namazı. Hacet namazı mahiyetindedir. Özel ismi istirkadır. Ee, sahabenin tatbikatı Aziz Dömer radıyallahu vesaire hepsi yağmurduasa çıkmışlar. Hazreti Hapbas'ı öne koymuş. Onun hürmetine istemiştir. Ee, bunlar sayı kitaplarda geçer. Ee, alışveriş merkezlerinde alkollü içki satılmaktadır. Alışveriş yapmamız haram mıdır demiş. Efendim Hiç haram barındırmayan alışveriş merkezleri varsa onlar tercih edilmelidir. Ama içerisinde helal haram mevcut karışık olan da senin aldığın haramsa. Burada benim anladığım şu şimdi büyük alışveriş büyük marketlerde bir kısımda şarap market, oluyor. Market mi acaba burada kastedildi? O büyük yerler var ya çok büyük her şeyi barındıran Çok sayıda dükkan var içeride e, o dükkanların hepsinde. Yok o dükkanlar o alakadar etmez. Onu demiyor bu mesela bir, tek, bir tek isimde altında. tek isimde var Allah. ama 10 bin metre 20 bin metre. yani tek isimin altında oradan şarap alıyorsan haramdır ekmek alıyorsan helaldir. Aldığına bakar. Ama bu ihtiyaç başka bir yerde görülecekken bu yapılmamalıdır. Bu ihtiyaç başka bir yerde görülüyorsa tercih olarak hiç haram barındırmayan yer tercih edilmelidir. Takvaya uygun olan budur. Ee, ezer okunurken köpek havlaması ne anlamayacak? Onu bir incelemek olabilir? lazım. Biz Karadeniz'de çakallar da bağırır, köpekler de bağırır. Ezan bitince de susarlar. Bu neden olduğunu sormuş. E, i̇nceleyeceğiz. Yani hadis var. Ezan başladı mı şeytan kaçar. Hatta şeytan şeytani vele huzuratun. Yellene yellene diyor Bukhari'de. Şeytan zorundan. Duymayayım ezanı. Hatta la asma hatta duymayayım diye kaçar. Şimdi derlerdi ki gidiyor köpeğin e, dibine giriyor falan. Böyle de bir laflar e, şeyle köy usulünde vardır. Ama bu ilim ifade etmez. etmez. Bunu bir inceleyelim bakalım. Böyle bir şey rastlayacak mıyız? Ee, bir başka izleyicimiz. Ben hacca gittim 3 sene evvel. Sorum şu. Yetim olan yeğenime bakıyorum 3 yıldır. Yalnız yoksulluktan babasından kalan maaşı harcıyoruz. Ne yapmalıyım? E şimdi bu hakiki yoksul mudur değil midir Allah bilir. kendi Allah ile arasındadır. Hakikaten yoksulsa o yetime bakmak da bayağı bir masraftır. Ve entukhaletun feihbanukum yetimlere bakarken diyor Kur'an-ı Kerim'de. Böyle bir onun parasından yani geçiminize karışırsa sofraya, mufraya, ekmeğe, çorbaya kardeşlerinizdir diyor. Ama vallahu ya'lemu'l mufside min'l muslih. Allah kötü niyetli ile iyi niyetliyi seçer. Öyle mi Allah la'netekum. Allah isteseydi sizi sıkıntıya sokardı. Yani tamamen kuruşuna ayrı koyacaksınız. Bu da çok sıkıntı olurdu size diyor. Onun için ben diyor iyi niyete bakarım. Yani zaruri miktar ama onu yaparken iyi kendime de şuradan bir baklava börek. Öyle değil yani. Zaruri yani ekmek, peynir gibi yaşayacak miktarda zaruri ihtiyaçlarında yoksulsa başka şey yoksa ona da baktığı için oradan idare edebilir. Ama bunu lükse kaçırıp bir israf noktasına gelirse harama kaçar. Evet. Yetim malı yemeye girer. Bu soruyla süreyi tamamladık hocam. Ee, bu sayfayı bitiremeyeceğimiz anlaşılıyor. Teşekkür ediyoruz size. Biz de teşekkür Sağ ediyoruz. Değerli izleyiciler, bu hafta da programımızın sonundayız. Önümüzdeki hafta cuma gecesi yine 20.25'te sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Hoşça kalın efendim.